Allahü alamizmin rahman rahim. Elhamdülillah yedi hedana lihada ve kün alnhe tedirablan hedan Allah. Vema tevfiquiyyat camil Allah. Allahla cudjaaet Ressulü Rabbina al Hak. Cüllü ala Ressulüna <Sessizlik> Muhammed <Sessizlik> Allahum cüllü ala. Cüllü أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره سرطا صدق الله العظيم الله من فعنا العظيم وبارك لنا في الحمد لله رب العالمين Estagfirullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum alladhi la yamut abada wadafa'an ankum uswa ila hawla wala quwwata illa billahi el aliy el Rabbimiz tebareke ve teâlâ cuma gecemizi mübarek eylesin amin elim meclisimizi mübarek eylesin azami istifadelerle dönmek manferetlerle feyizlerle, bereketlerle ayrılmak nasip eylesin. Amin. Haftaya kadar da korumak nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve Şimdi evvela duyuracağım husus şudur ki senemiz doluyor, hicri senemiz. 1436'yı tamamlıyoruz. 1437. seneye inşallah dahil olacağız. Buna ne diyoruz? Hicri yılbaşı diyoruz. Ama Hristiyanların kutladıkları miladi yılbaşıya bizim Müslümanların gösterdiği önemi maalesef biz eli sünnet olarak hicri yılbaşımıza gösteremiyoruz. Kutlayamıyoruz, tebrik edemiyoruz, insanlara yayamıyoruz vesaire. Çoğumuz hangi yıldayız bile bilmiyoruz. Bundan dolayı ben miladi seneyi karıştırıyorum. Hicri seneyi karıştırmıyor ama miladi de 15 mi16 mı karıştırıyorum E sizde niye böyle olmuyor mesela bu bir zafiyete delalet eder yani manevi değerlerimize karşı bir e, itibarsızlığa delalet eder E sen Allah'ın ayına gününe e, itibar etmesen Mevlada seni adam yerine koymaz Nitekim bizim senelerimiz Hicri iken takvimlerimiz Hicri iken İtibarımız var mıydı dünyada? Vardı, yazıyı bozduk, takvimi bozduk, onu bozduk, kılık kıyafeti bozduk, her şeyi bozduk, şimdi itibarımız kaldı mı dünyada? Beş paralık adamların hepsi koyan yok. Amerika Rusya anlaşıyor, Suriye'yi bölüşüyor, paylaşıyor, Türkiye'ye de ancak muhacirlere bakmak düşüyor. Bakalım ama, madem bakıyoruz niye burada bir ehli sünnet Müslümanların hayrına bir söz sahibi olamadık? Yine gavurların oyununa geldik. Her zaman olduğu gibi. Çünkü biz adam yerine koyan yok. Çünkü biz dinimize itibar etmiyoruz. Ehli sünnete itibar etmiyoruz. Manevi kutsallarımıza itibar etmiyoruz. Evliyaullah'ın tasavvufunun önemini anlamamışık. Dört mezhebi anlamamışık. Matür-i haberimiz yok. Biz böyle ehli sünnet dışı davranırsak, efendim Mevla bize yardım eder mi? Etmez. Kur'an'a Sünnet'e göre gelseydi bugüne kadar bu yanlışlar yapılmasaydı şimdi dünyada muteber olacaktık. Ama Kur'an'dan Sünnetten uzaklaştığımız kadar mevlada itibarımızı aşağı etti. İnna <Sessiz> Allāhī ta Taala yarfa mubi adel kitāb alaamen ve allāhummī aakhirin en çok okuduğu hadis şeriflerden biridir. Yani en çok okudu 10 tane say desen, 5 desen ona girer bu ya. Şüphesiz Allah Teala bu kitap sayesinde. Bir takım toplulukları yüksek eder, öyle yapardı. Yüksek eder. Bir takımlarını diğer bir takımlarını da Kur'an sebebiyle alçak eder. Ne demek? Aynı Kur'an kendisine tabi olanları yüksek ediyor. Aynı Kur'an kendisine uymayanları alçak ediyor. E Kur'an hadissiz olur mu? Sünnetsiz olur mu? Kur'an'ın tefsirini kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler olmasa ayetler anlaşılır mı? E Kur'an da bize diyor ki ve mâ te'kumu'r resûl fehuz. ne verdiyse alın. Ve mâ ne'ahkme anfe teu neyi yasakladıysa vazgeçin. Hadis-i şeriflere atıfta bulunuyor. O zaman derdi ki Kur'an'da ne varsa ona bakın. Hiç Kur'an'da ne varsa ona bakın. Başka bir şeye bakmayın diye ayet var mı? Hep ne var? Atiullâhe ve atiur resûl. Hep Rasûl'e itaat peşine geliyor. Çünkü Rasul Allah'tan habersiz bir şey hadis söylemez. Helal haramı beyan eder. Ama o Kur'an'da gelmeyen vahiyle ona hadis olarak yine vahiy geliyor. Yine Allah'tan söyler. Onun için Kim Rasûl'e itaat eder? Hadis-i şerife uyar. Muhakkak Allah'a itaat etmiş. Öğlenin dört tekete olduğu hadiste var. Kur'an'da yok. Ama o dört tekat kılan Allah'a itaat etti mi? Etti çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyduğu için. Haccin farzı üç. Kur'an'da yazmaz. Ama kim üç haccin farzını yerine getirir? Kime itaat etti? Resulü dinledi. Allah'a da itaat etmiş oldu. Yani Hadis-i şerif sünnet olmadan Allah'a itaat edilebilir mi? Asla edilemez. Resulsüz nasıl olur? Durum vahim. İtibarımız sıfır. Çünkü İslamiyet'in alametleri kaybedilmiş, nişanları ortadan kaldırılmış. Maalesef. Allah'ım yeniden Kur'an'a, sünnete döndürsün bu millet. Amin. Salli aleyhissalina Muhammedin ve alâ sahibiyen Şimdi biz hicri yılbaşımızı canlı tutacağız inşallah. Bu sene az kaldı. 10 gün bir şey var, 12 gün. 13 Ekim Salı'yı 14 Ekim çarşambaya bağlayan gece hicri yılbaşımızı kutlayacağız inşallah. İdrak edeceğiz inşallah. Bu vesileyle biz de dedik ki hani Çanakkale'nin e, 100. yılı, tabi daha 100 yıldayız yani 100. yılı daha bitmedi e, o kadar şehitlerimiz var. O günden bugüne de birçok şehitlerimiz var. Allah için, din için, vatan için canlarını veren şu hedamız var bunların ervahine vasıl olmak üzere 100 bin hatim dedi. Ahmet Yesevi Derneği böyle bir şey. Yani hep gıdamı da dağıtılıyor, ediliyor bir şeyler yapılıyor ama e bir de ölüler bekler, şehitler bekler, hediye beklerler değil mi? Manevi gıdalar ve rızıklar, Kur'an'dan sevaplar hediye edilmek isterler ruhlarına. Bu itibarla da 100 bin hatim-i şerif yaklaşılmış ama daha 100 bine ulaşılmamış hatim olarak şöyle bir az kaldı işte bir 12'sine kadar yani hatim okumak para istemiyoruz. Para yok ya bedava değil mi hatim? Para mı alıyorlar hatime? Bedava. Okuyabilenler inşallah çevrelerinden okuyabilenlere dağıtanlar. bak Gaziantep'te ne demişler Lale Gül ekibi Lale Gül dergisinin ekibi diye adını tanımış, hanım kardeşler 600 hatim hediye göndermişler. 600 hatim ya Antep'teki kaç bacımız 600 hatim yapıyor. Ha bu kadar adamsınız. Bitiremediniz 100 bini ya. Evvela ne istiyoruz şimdi? bir şeriflere biraz ağırlık vererek derneği de arayarak yazdırırsınız yani. Okumadan yazdırmayın sonra okuyamazsınız. Başımıza yalana girmeyelim. Okuyun öyle. Okuyacağınız işe söz verin. Anladın? Okutacağınız kişileri ayarlayın. Telefon edin, bir haftaya kadar, haftaya kadar ben soracağım. Sayı biraz yanaştı ama tam dolduramadık. Haftaya hesap sorarım, tamam? Size de söylerim ne kadar açık var. Ondan sonra olmazsa medreseler oraya buraya da dağıtırız, bir şeyler ederiz. Yüz bini toparlayacağız inşallah. Yüz bin katmış sizde gayretli olun Allah için. O mübarek şehitlerin ruhlarına vasıl olsun. Size çok büyük hayırlar döner. Maddi manevi abad olursunuz. O haddimleri yapın. Ondan sonra ee, inşallah haftaya da söyleyeceğiz. Yine de söylüyoruz. Rabbim nasip ederse ee, 13 Ekim salının akşamı Hicri yılbaşımızı kutlamak üzere Sinan Erdem'de toplanılacak inşallah. Gelir misiniz? Gelirsiniz Gelir inşallah. inşallah. Hanımlar da gelsin bu sefer. Hanımlar da gelsin. Ayrılacak yerleri ayrı. Giriş çıkışları. Yani onlar ayarlanacak. Hanım kardeşleri de bekliyoruz inşallah. Size yer kalmazsa dışarıda durursunuz. Dışarıya da ekranlar konacakmış. Ne yapalım? Hanımları dışarıda bırakmayın. Akıllı olun. Kendinize yer bulduğunuzda kadınlar dışarıda ayıp ya. İnşallah siz de yer bulursunuz, onlar da yer bulur. Böylece şimdiden sizi davet ediyoruz. Yüz bin hatmin duası yapılacak inşallah. Hicri yılbaşı tebrik edilecek ve hicretle ilgili çok uzun olmasa da geçenki gibi 12'yi boylayamayız. Çok uzun olmasa da, yani ben öyle yerlerde biraz tabii daha dengeli oluyorum. Saatimi, vaktimi hesap edeceğim. Onun için ee, yani bir sohbet olacak. Saat sekiz gibi yine aynı ders başlayacak inşallah. Tabii sekizden evvelde yerler alınmış olsun. Yani herkes yerine yerleşmiş olsun. Aşri şerif okunur. Ondan sonra sohbet olur bir kısa. Ondan sonra hatim duaları yapılır. Hicri yılbaşımız da bir ilim meclisi kurulur inşallah. Böylece hicretimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretini kutlamamız vatanımıza, milletimize, eli sünnet, ümmetimize saadetler getirir inşallah. Gayrılara vesile olur inşallah. Böylece bekliyoruz, bunu duyuruyoruz. Hatimleri de hazırlamanızı tekrar bir kuvvet vermenizi istirham ediyoruz. Evet. Şimdi bu arada onu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz Lalegül TV'deki sohbetler her yere Allah razı olsun sizlerin de vesileleri oldu bu işlerde efendim yayılıyor her taraftan izleniyor, dinleniliyor Allah Teala tesini kuvvetli eylesin Amin. yani her dini kanalım diye çıkan kanal dinlenmez biliyorsunuz bazı kanallarda sahabeye küfreden kanallar var Hz. Muaviye kafir diyen kanallar var ondan sonra sahabeye düşman olan kanallar var o sonra ben peygamberim diyen, peygamberine namaz kılın diyen adamın kanalları var. Öbür türlü efendim, tam şii olmuş, e, sahabeye söven, e, bütün sakallara, cübbelere söven e, adamın kanalları var. E bunlar hep dini geçiniyor. E şimdi şalvallı, cübbeli diye de hemen aldım. Her sakallıyı babanız zannetmeyin. Adam şalvallı olur, cübbeli olur, sarıklı olur. Ama batıla ismet eder. Efendi Hazretlerimizin e, reddettiği görüşte olur Ama bunun tipi sakallı cüppeli olabilir E Mahmud Efendi diye ilan yapabilir Mahmud Efendi'nin sözleri diye verebilir Bunlar da sizi ne yapmasın Aldatmasın çünkü çok tehlikeli Akımlar ve cereyanlar var Bunlara kapılma tehlikesi var Allah muhafaza tasavvufta da Ehli sünnet dışı e, Tasavvuf dışı mazur olmayacak Görüşler var bunlar bakarsın Böyle tasavvuftan konuşuyor Mahmud Efendi'den konuşuyor oradan konuşuyor buradan konuşuyor Bunlara dikkat edeceğiz. Benimse şu anda güvenebileceğim bizim kanaldan başka şu onları dinleyebilirsiniz diye din adına kanal yok. Güvenebileceğim kanal yok. Yani programlarına güvenebileceğim kanal yok. Çünkü bir bakıyorsun bir hocayı çıkartıyor, ee, o hoca orada bir safsata, bir işe rahatsızlık, bir elçinete muhalefet yapıyor. E ben bunları hepsini de dinleyemem de kontrol değil mi? Ama bizdeki hoca efendilerim mümkün mertebe. Yani bizim hoca efendiler belli. Onlar Allah'ın izniyle yanlış konuşacak e, efendim halde değiller. Ben siz ne derseniz onu yaparım. Siz derseniz ki sen de konuşma, ben de konuşmam. Ne estağfurullah. Yanlış konuşuyorsak baktık kafa sulandı. Çekil geri değil mi şimdi? Öyle Profesör Ahmet Şimşirgil e, hocamızı aradık, ettik. Sağ olsun. Kabul et. Tarih ve insan eli sünnettir. Abdun'dan, Afganis'inden, Reşit, Reşit Rıza'sından, Hamidullah'dan Hepsi hakkında çok güzel bilgileri var Televizyona sorular sorun, sorular öyle, Ne gelirse bahtıma Bana öyle yapın, ben, bana sorsan da boş hikaye Ben bildiğimi okurum da Bu hoca efendilere sorular sorun Anladın? Tarihten bilemediğim bir konu Bunları sorun Tam ehli Sünnet'e göre ve tarihin doğru bilgisi bu Ahmet Şimşirgil Hoca da var. İstifade edin. Pazartesi günü saat 21.30'da canlı yayın. Tekrarı çarşamba akşamları 21.30. Bunları takip edin. Mustafa Özcan Hoca, Ehli Sünnet bir kardeşimiz. İslam vatanlarında neler oluyor? Mesela Suriye'deki bir mesele. Mısır'da bir şey merak ediyorsun. Yemen'deki bir Ehli Sünnet'in durumu ne? Bahreyn'de ne oluyor? Bunları sorun. Adam uzman. Yani bu işlerde iktisası var. Özellikle Şia'ların ne şeytanlıkları var, bu işte ondan iyi bilen yok. Ondan iyi bilen yok yani. Dünya üzerinde bu şianın tehlikeleri. E sen bunları bilmediğin zaman avanak olursun. Avanak olursan da memleket işgal olsa haberin olmaz. Bu şia tehlikesi Suriye ne oldu bak, şianın yüzünden Suriye gidiyor. Şia yaptı bunu. Rusya ile beraber anlaştı ve Rusya'yı getirdi oraya şimdi. Rusya bombalamaya başladı eli sünneti. Kim çağırdı onu, kim getirdi? Bütün İran'ın e, generalleri öldürülüyor orada. Çok büyük tehlike bu Şia. Ama maalesef Türkiye'de hala Şia'ya sempatizan olan bürokrasiler, bürokratlardan, particilerden, partililerden, adaylardan falan var mı? Bol miktarda var. E sen bu Şia'ya aldanırsan Küleyni'nin kitabında Küleyni bizdeki Buhari, Küleyni'nin kitabında Kur'an eksik derken Hümeyni'nin kitabında Kur'an'da eksik var derken sen hala yani amen tübillahide takılmışsın ve kütübide takılmış. Bu adamların bu sana gelince tabii ki e, biz de Kur'an'a inanıyoruz, biz de aynıyız. Her türlü takıya serbest. Ayşe söverler, bize gelince severler. Ebu Ureyre'ye söverler, bize gelince severler. Bütün sahabeye kafir derler 5-6 hariç, e, bize gelince tabi derler. E bunları sen nasıl dersin ki biz bunlarda bir muhalefet göremedik? Eyvah, eyvah, eyvah. Gitmiş. Yani lider konumunda şu anda yetkili, görüntüde o değil ama arka planda yetkili bir abimiz bu lafı demiş. Demiş mi böyle bir şey? He var mı? Diyor, he bak burada diyor diyenler var. Ben de yazıyı gördüm. Şimdi bu Mustafa Özcan Şia ile ilgili çok bilir. Bu kardeşimiz de. E, her cuma saat 21.30 Canlı tekrarı salı akşam saat 23. Bunları sitelerden, Lale Günüstez'den takip edin. Araştırmacı yazar Dursun Gürlek. Kıymetli bir muhterem, tasavvuf eli çok bilir, tekkeleri çok bilir, İstanbul'daki yatırları çok bilir. Yani bir kabristana girersen, ne onun adı, Kozlu mu? Kozlu mezarlığına bir girsen, merkez efendi falan oralardan birkaç sene çıkamayabilirsin. Şu zat şöyle, şu zat şöyle, şu zat şöyle. Güzel bilgileri malumatı var. O tabi abimiz yaşı benden büyük olduğuna biliyorum. Şehir ve medeniyet. O da yeni başlıyor yani. Her pazar saat 10.45'te. Psikolog dediler Serkan Özyağcı ile aile hayatı. Psikoloğa ihtiyacınız var herhalde. Herkes biraz atlatmış yani. Evet. Benim bile ihtiyacım var. Kafayı yetirttirdiler bana ya. Bu kadar memleket karıştı. Evet, Serkan Özcağcı, ben o kardeşimizi tanımadım ama çok tavsiye ettiler. Aile hayatı her hafta pazar günü saat 14.30, tekrarı perşembe saat 14.30. Böylece yeni dönemde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar inşallah. Bizim sohbetleri de bolca veriyorlar, veriyorlar mı? He, memnun musunuz? He? Yani bir şeyler yazın, şunu talep ediyoruz diye bir şey edin, bu programlara bir konu iletin, şu konuyu aydınlatır mısınız değil İlgileriniz için teşekkür ederiz. İnşallah böylece sohbetler devam eder. Para istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Ama agah olun, uyanık olun. Her sakallı cübbeli gördüğünüz gibi bir kanalda hemen bu neyin nesi demeden, incelemeden, araştırmadan da pat diye bağlanmayın. Allah Teala sizleri şaşmaktan şaşırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin dedikten sonra. Şimdi ben derse başlıyorum. Ee, haftaya inşallah Perşembe e, şeyleri duyuracağım. Sene sonu duası unutturmayın bana. Sene sonu duası, çene, başı duası. Onu duyurmamız lazım. Çünkü insan onu hazır etmezse e, tabii tam salı gününe falan çatıyor. sohbet yetişeyim. Sinan Erdem'e geleyim gideyim derken yolda kaçırabilir falan. Onun için yani bir haftaya bunu duyururuz inşallah. Ondan sonraki haftada zaten Aşura gecesi Mübarek 10. gece e, Muharrem-i Şerif'in sohbet gecesine çatıyor. Öyle mi? Perşembe Cuma bağlayan diye ben öyle sanki baktım takvime bakın. He? Yani çok büyük bir gece ha. Hem Aşura gecesi hem Perşembe'yi Cuma'ba Cuma gecesi. Bu çok büyük bir olaydır. Her zaman denk gelmez. Senelerde bir gelir. Bu Aşura gecesinde günü de Aşure'nin cuma. Şimdi bütün olayların geçtiği aşurenin de ekseri aşureler bütün peygamberler hakkında ne güne gelmiş? Evet. Cuma'ya gelmiş. Acaba bizim de mi kurtuluşumuza denk gelir bu sene? İnşallah. İnşallah. Ümmetimizin kurtuluşuna, ehli sünnetimizin kurtuluşuna, vatanımızın, ehli sünnetimizin, milletimizin kurtuluşuna ve bizlerin de şahsen özel sıkıntılarımız, dertlerimiz, belalarımız var başlarımızda. Onlardan da kurtuluşumuza niyet edeceğiz. Çok büyük gece yani. Aşura gecesi e, o cuma sohbetini kaçıran, aklını kaçırsa daha iyidir. Çünkü مَنَهْيَا لَيْلِتَٓا Aşura اَحْيَا Allah مَا Aşura gecesinin ibadetle ihyadeni Allah Teala kendi zatının dilediği kadar ihyaden. Allah'ın dilemesinin sonu yok. ihyasında da sonu yok. Seni abat eder madden, manen. Ama tabi vazifeler var. Dergimiz çıktı. Zaten dergide şimdiden onlar yazıldı. Ve lakin hazırlıklı olmakta fayda var. Sırf aşure gününün ameli 25 tane. 25 amel var. Mesela daha muhtelif konular var, dualar var, faziletli zikirler var. Onlar 25'in haricinde. Bütün bunları şimdiden insan kendini e, hazırlayıp, e, ulaştırıp, efendim insanlara tebliğ edip, çünkü son dakikada adamı arasan adam onu yapamıyor ki adam hasta ziyareti nereye gidecek o saatten sonra efendim veya yetimin başını sıvazlayacak yok efendim gusül alacak e bunlar önceden bilinmeye bağlı da hazırlıklara tabi şeyler onun için Allah Teala mübarek geceye de kavuşmamızı müessere eylesin amin, amin. böylece takip edelim sohbetleri hicri yılbaşımızı e, yaptıktan sonra yine perşembe yine sohbet yapalım e çünkü o arada Muharrem-i Şerif'in vazifeleri var onlardan biraz anlatmak icap eder Millete sohbet yapmadığın zaman millet bu vazifeleri ihmal eder. İhmal eder, terk eder. Faziletli amellerden mahrum olur. Ahirette. Ahirette sevabını görünce vay benim defterimde niye yok diye pişman olur. Halbuki bu dünyada işte geliyor. Her sene aşure geliyor. Muharrem-i Şerif geldi. Şimdi Zülhücce-i Şerife'yi uğurluyoruz inşallah. Hem senemizi hem haram ayımızı Zülhücce-i Şerife Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi biz geldik ee, tasavvufla ilgili dersimizde Eyüvel Veled Ey Oğul ee, İmam Gazali Hazretleri Hüccetül İslam ya. yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medhusenâsına mazhar olduğunu Ebul Hasan-ı Şahazeli Hazretleri e, zuhuratında gördü. Ondan sonra yaşamış da zuhuratında gördü yani. Ki Hasan-ı Şahazeli'nin radıyallahu anh, bu zuhuratı bütün kitaplarda geçiyor. Yani sizin ümmetinizde böyle alim var mı buyurmuş Musa ve İsa Aleyhisselam'a kıssasını anlatmıştım size. Dolayısıyla hakikaten bu ümmette yani peygamberler kendi ümmetlerinden alimler, veliler çıkarttıkları zaman meydana yani iftihar için tabi oradaki iftihar nefse benliğe girmez. E, efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ben de İmam Gazali'yi çıkaracağım. Yani her peygamber ümmetinden birini çıkarıyor. Örnek yani benim ümmetimde böyle adam var dediği zaman ben İmam Gazali ile gelirim diyor. Tabi bu hadis-i şerif olarak değil. Zuhurat olarak yani ama bunu ben görmedim dün gece rüyamda yani. Benim rüyada değil yani. Bu Ebu'l-Hasen'i Şazeli'nin radıyallahu teala'nın. Evet. Hatta Kurtuba'da diyor, yani Endülüs o zaman İslam medeniyetinin merkezi, Kurtuba'da şahit oldum bu olaya diyor yani. Büyük peygamberlerin tümünün toplandığını gördüm diyor. O büyüklerin kelamı hüccettir. Kelamı hüccettir. Ta marifet naması İbrahim Hakkı Hazretleri için bile husbet büyük şeyh efendi diyor. Ve kelamı hüccetün. İbrahim Hakkı'nın sözü hüccettir. Liyennâzâmin ekmele ehlillâh. Evliyanın en mükemmellerindendir. Epeki İbrahim Hakkı böyle böyle olursa Ebul Hasan Şazeli Ki Şazeli tarikat dünyanın her tarafına yayılmış en büyük tarikatlerden biridir yani. Büyük ulema evliya yetiştirmiştir. İmam Bulsiri de o tarikattan. İm İmam İskenderi İbn Atayillah da o tarikattan. Ebul Abbas Mürsi ne ulema ne evliya ne evliya. Yani hakikaten Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Ben daha onu ziyarete 24 saat arabayla gittim. Mısır'dan, Kaire'den, Kaire'den çıktım. 24 saat sonra geri döndüm otele. 24 saatlik yola gittik. Ayzap sahrasında yani. Mübarek zaten. Büyük Veli Hacca giderken kazmaları da yanına aldırmış. Demişler, e, Efendim kazma kürek ne lazım? Görürsünüz demiş. Yolda ne lazım olacak? Orada bir kayanın dibinde, acayip de bir kayalar hiç. Görülmemiş bir kayalar çok büyük kayaların yanında mübarek. Oradan resim çektik mi? Attık bir şey. Atmadık herhal. Onu kabri şerifi. Allah Allah. Zor biraz ama Rabbim nasip eylesin ise de. Amin amin. Şimdi Fas'ta gittiğimiz İbn Meşiş, duydunuz mu onu? Abdüsselam İbn Meşiş, evliyanın reisi. O kimi şeyhi? O Ebu Hazim Cazel'in de şeyhi. Ona ikinci defa nasip oldu. Bu Efendi Hazretleri gönderince İkinci defa nasip oldu. O da buyurdu ki Ya Rabbi duası var. Ya Rabbi ben benim kabrime ziyaretime gelene şefaat etmek istiyorum. Mutlaka şefaat etmek istiyorum. Ama sen bir adam hakkında ezelde kararında şekavet ve bedbahtlık yazdıysan e ben ona şefaat edemem. Çünkü adam kötü ölecek. O zaman ne yap Ya Rabbi? Senden yalvarıyorum. Şeyde Ebu Hasan Şahazeli de arkasında ders yapıyordu. Ve intiadil kulli adlillâ yukad minâ. Dağda, tepedele de alem dağı, tepe. Tancadan gidiyorsun. Tatvana da Zaten tatvana oradaki tatvan, sizin buradaki tatvan değil. Sizin bildiği zaratellezi değil yani. Oradaki tatvana 60 kilometre. Tanca meşhurdur. Tanca liman dağı. Tanca'ya 100 kilometre gibi. Alem dağı orada dağda ibadet ediyor, dua Kur'an okuyordu. Kur'an okurken وَاِنْتَعَدِ الْكُلَّ عَدْ la يُخَدْ Herhalde Araf suresi olacak. O ayete geldi ki, bir insan yar nahirette ne fidye verirse, malımı veriyorum, kar, karımı veriyorum, çocuğumu veriyorum, babamı alın, anamı alın, her şeyi alın, beni bırakın. Ne fidye verirse asla kabul edilmeyecek. Seni alacağız diyecekler. Çünkü suçlu sensin. İşte ne paran var da neyi vereceksin? Ama insan zoru gördü mü, anamı vereyim. Ananı nasıl veriyorsun? Anana sor bakayım, razı mı kadın senin yerine yanma? Kadın cehennemi gördüğü zaman öyle meme vermeye benzemez bu iş. Cehennemi görünce oğlum ben günah yapmadım ki gitsen yan der kadın. Ne yapsın kadın? Anamı vereyim diyorsun. Tabi ayet bu. Evet mücrimü levyef dediği min adâbi yevmi izin bi beni mücrim diyor o gün azabından kurtulma oğullarını verecek. E belki oğlun evliya sensin ya oğlun niye yansın? O sahib karısını verecek. Karı zaten en kolay. Oğul daha biraz. Ve kardeşini verecek ve Fosu ile dilledi Onu barındıran bütün akrabayı verecek. Ya akrabada namazlı var, zikirli var, ulema var, evliya var. Bütün akrabamı cehenneme vereyim, beni kurtar. Ya buradan belli bunun sapıklığı zaten. Mantıklı bir adam ben akrabamı vereyim, beni kurtar nasıl dersin? Suç ferdidir. Herkes cezasını çekecek. Ondan sonra ve menfil arzı cemian ya bütün dünyadakileri alın, yakın, beni bırak. Ya bu kadar peygamber var, enbiya var, evliya var. Bütün dünyayı veriyor. Ateşi gördü mü, zoru gördü mü? Ama deli deli konuşuyor işte. Sünme yünciyi, ah beni kurtarsa bu iş. Kella! Asla Allah buyuruyor. Senin öyle onu vermenle ben alır mıyım? İnneha levâ. O cehennem tutuşmuş görüyor musun? Nezze'at elliş seni böyle bir attım mı ona Allah buyuruyor e, Bütün kenarın Köşeni böyle çeke çeke böyle e, Naylon nasıl Koca naylonu ateşe atarsın da Ateş onu ne yapar? Düzer Bir anda koca naylon. Bu cami naylonu ateşe at Hem de çok büyük ateş de lazım değil yani Normal bir ateşe at Hemen onu olur? Büzüle büzüle büzüle büzüle i̇şte Senin de diyor Kenarını köşeni ayağını parmağını ha Böyle çekecek diyor Haktan yüz çeviren, İslam'dan yüz çeviren, ehli sünnetten dönenleri çağırıyor. Ve cema'a fe malları yiyip da zekat vermeyen, stop yapıp zekat, sadaka vermeyenleri çağırıyor. Çağıracak. Gel hele, gel hele sen. Bana sen lazımsın. Bana ananın, babanın hesabı ayrı, kendinden sorulur. Böyle bir gün, ahiret böyle bir gün onun için fidye kabul edilmeyecek diyor. Tam bu ayeti okurken Abdüselam'ın yüzmeşiş Radıyallahu Teala Hazretleri daldı. Ebul Hasan Şazeli de Radıyallahu'nun arkasında. O zaman daha mürit. O da arkasında, o da daldılar. Manevi alem dışında. Ayıldı mübarek. Ayılınca bu duayı yaptı. Ya Rabbi ben benim mezarıma gelene şefaat etmek istiyorum. Beni ziyaret edince cehennem değmesin. Ama, ne uyanık mübarek zat. E şimdi sen bir adamın şekavet, yani bedbahtlığını yazdıysan ki bu adam imansız ölecek veya cehennemlik. O zaman ben ona şefaat edemem. Çünkü izinsiz şefaat yok. Ya Allah o zaman kimin hakkında kötülük yazdıysan, kötü ölüm yazdıysan, kabrime nasip etme. Dedi. Ve bu daşın şazeri de amin dedi ve bu dua sabit oldu. Onun için kabri de çok zor yerde. Öyle mi? Şurada da Mehmet Emin Tokhadiz Hazretleri var. He? Kaç kişi gitti ona? Hayır bakalım parmakları görelim. Mehmet Emin diye giden ne kadar? Katasında Allah'a şükür. Çok az var yine. Yarı yok. Herkese nasip olmuyor demek. Çünkü o da ne dedi şeyhine? Şeyhin adı neydi? Ahmet. Ahmet Yektez. Ahmet değil mi adı? Ahmet Yektez tek elliydi. Şeyh'i kimin halifesi? İmam-ı Rabbim oğlu i̇mam Masum Hazretlerinin halifesi. Mekke'de yetiştirdi onu. O da dedi beni kabrimi ziyaret edenlere cehennem değmesin. Mehmet Emre Tokadi diye şeyhinden dua istedi. Şeyh'i de dedi ki dua diyeyim ama sen de kabrini şehir ortasında yapma. Gelen geçen de cehennemden kurtulacak halimiz yok. Ne yap dedi sen de mezarını çok kenar köşe hiç ulaşılmayan bir yere yap da nasibi olan gelsin. He? Buradan aşağı. Şuradan. Zeyrek'te. Evet. Fatih okuyanlar unutturmasınlar. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri. Çarşambadan. İsmail sokağından aşağı gidiyorsun. Sağda. Değil mi? Ha, O ne buyurdu? Ya Rabbi tekkeimizin kapısından bakanı bize unutturma. Amin de git kapıdan bak. Bana ne amin. Tekke ziyaret et. Bir Fatih oku. Koca Efendi Hazretlerimize Üsmet Garibullah Üsmeti bil üsmeti Bil Bil mezzi lazım veliyün ni'meti Ya Mustafa Üsmet Garibullah budur Feyzü cari kutbu ehlullah budur Kendi tekkemiz burada duruyor Anladın İşte böyle bir zat Gittik Fas ziyaretlerini Dergiye yazdık Çok istifade edeceğiniz ilimler var Merrakeş'te Ebul Abbas Septi var. Merrakeş'te yedi rical var. Bu yedi ricali sırayla ziyaret edersen Allah'ın izniyle Mevla'dan istiyorsun. Ne muradın varsa olur. Bu yedi ricalin içinde ne var? Şifa-ı Şerif'i yazan yaz var. Bu yedi ricalin içinde kim var? Delail-i Hayrat'ı yazan Süleyman-ı var. Bu yedi ricalin içinde ne var? Ravzul Ünüf kitabının sahibi en büyük siyerden İmam Süheyl'i var, Muhtin Arabini Şeyhi. Bu yediricel. Bunları okuyun. Bu bu Bulapba septi var. Acayip bir şey. Müftü bile dedi ki, burada dedi müşkilat onun da onda hallolur. olur. Ama onda hallolmazsa olmazsa dedi Kazıyaza şikayete gidilebilir. Çünkü neden dedi Kazıyaz kadıdır ya, yani manen hallolmadı olmadı meselis. Kazıyaz hazretlene girdik. Bizim Muhammed Keskin Hoca Efendi. Onda da haller var tabii. Oturduk ettik. Dedi ki bana böyle bir şey görüldü. Keşfedildi ki. Yani bak hiçbir yerde bir şey demedi. Ya, onlarca kabir gezdik. Burada keşfedildi ki sana selam söyledi. Sana selam verdi dedi. Bana ben tabii keşfim açık değil, Bir şeyim de açık değil. Bir şey göremiyorum. Gözüm de açık değil. Ee, dedim yani kabul ettik elhamdülillah. Çok sevindim. Sonra tabii onu düşünemedi. Ben dedim şifa Şerif'i ders yaptığım için Herhalde bir de Şifa-ı Şerif'i kitabı da bastığım için Şifa-ı Şerif kitabı var Başında 25 sayfa faziletini yazdım 25 sayfa Bulunduğu gemi batmaz Bulunduğu araba kaza yapmaz e, Bulunduğu yere bela inmez Şifa-ı Şerif'i tek ciltte e, Bizde var O Şifa-ı Şerif'e de hizmetim oldu Osmanlı baskısı o Onu da bastırdık Ondan sonra ders yapıyoruz yine de başlıyoruz inşallah Birkaç haftaya başlıyoruz derslere Belki buradan başlayamasam da Haftada üç kere de ayrıyetten, Perşembe haricinde ders vereceğim. Kendi evimden ders vereceğim yani, siz televizyondan, radyodan izleyebileceksiniz. Çünkü herkes, ben her gün buraya nasıl geliyim? Siz de gelemezsiniz, oturduğunuz yerden dinleyin, şifa Şerif bir ders. Haftada bir şifa baş Şerif başlıyor. ondan selam verdi mübarek. O selam size de gelse. E çünkü Evliyaullah'a malumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdele değil o? kazı İyaz. Maliki ulemasının en büyüklerinden. Yedi okuyacak mısınız inşallah? i̇nşallah. Ebu Abbas Hepci'nin orada hemen kabrin yanında koca bir sandık var. Para atma. Çünkü o öyle bir zattı ki kızım hasta diyen gelir, kral gelir, bütün dünya ona gelir. mutin Arabi de gitmişti ona. Hepsi gelir. geleneden ki El-Fulus, culus oturmadan parayı göster derdi. Niye? Dünya kadar fakir bu kara var. Parayı vermeden dua mua yok derdi. Onun huyu öyle. Kendi hiçbir şey yok üzerinde başında. Bir tane zor bulursun. Ara sıra üstü çıplak gezer, üstünü vermiş. Onun benim derdi, tarikatım, tasavvufum vermek. Vermek, vermek. Evliye olmanın yolu bu derdi. Herkese bunu teklif eder. Ağası paşası. Hatta kızı onun menkıbeleri öyle muazzamdır ki bir dersler yapsak ama benim de hiç vaktim yetmiyor. Hatta diyor ki onun menkıbelerinin yazıldığı kitabı evinde tutsan acayip bereketler hasıl olur. Kitaplarda gördüm bunu da, onu da niyet ettim seneler evvel. Ben üçüncü gidişim, senelerce e, şey ettim, yapamadım. Belki bir kolayımıza gelir ama dergide bir kısası var. Şu andaki dergide bu habba Sebti'ye özel bölüm var. Yedi Ricali'nin hepsine özel bölüm var, İbn-i Meşil bölüm var. İmam Şehli Hazretleri'nin bölümü var, hepsi var. Yani kimdirler? Bazı kerametleri, bazı faziletleri, Allah size de ziyaretleri nasip etsin. Ebu'l-Habbi bahseptiği çok büyüktür. Tasarrufu kabrinden devam eder. Etrafında da bütün hamağlar dolu hala. Bak kaç yüz senesi? 800 senelik, 700 senelik zat, her taraf ama dolu. Bütün hafızlar, hamağlar oturur orada, kabrinin başında. O sandıktan dağıtılıyor sonra. Herkes sebepleniyor, bütün memleket. Ama önce hayrını yapacaksın, Allah için. Ondan sonra duanı yapacaksın. Allah'a dua diyorsun, o zatın hürmetini istiyorsun. Anladın? Çok da bir, muazzam bir virdi var, orada okuduk, kitapta da var. Onu inşallah önümüzdeki dergiye inşallah bakalım. Çok muazzam bir duası var, bir manası var. Hiçbir evliya öyle bir şey söylememiş. Ben bu kadar şey gördüm, virt gördüm hiçbir evliyada görmedim, acayip Allah'la Celle Celaluhu pazarlıkları var ama sonunda tabi çok bir kabul hasılı oluyor mağfiret için vesaire İnşallah onu da size zikir olarak arz ederiz o duasını o mübareğin Allah ile münacatını en olarak yine ne var İmam Süheyli'nin beyitleri var 7-8 musradır. Allah Teala ona ilham etmiş hangi sıkıntıda, hangi bir müslüman o beyitleri okuyup peşine istedi, bütün ulema evliya denemiş, bütün kitaplarda gördüm. İmam Deyrebi'nin mücerrebatında gördüğüm şehadet taneyinde hangi kitabı açarsan gördüm. İmam Süheyli Hazretleri'nin bu beytlerine Rabbim ilham etmiş, kim bunları hangi sıkıntı okursa manası da acayiptir. Ya men yara maa ve yesma'u, entel muadduli kulli maa yutevekta'u, ya men yuracâli şedâidi kulliha, böyle devam ediyor. Yani kısa ezberleyebilebilirsiniz. Ama yüzünden okuyun. Ey kalpten geçeni gören bilen Allah'ım! Bütün başa gelen korkulan şeylere karşı hazırlığımız sensin. Ey bütün musibet ve en zor şiddetli işlerde umulan Allah'ımız! Ey rızkının hazineleri kün ol emrinde gizli olan Allah'ımız! Böyle Rabbimize acayip nida ediyor. Ne diyor? Eee Falen redet defa baba tekrar. Ve men illazi ve ahtibu bismihî in sana muhtaç kulunum fakirinden senin lutfun engellenirse kimin adına çağırayım kime nidâ didipte yalvarayım Ya Rabbi senden başka kapı yok senin kapını çalmaktan başka çarem yok Mali siva kar'i li bâbika sizin en büyük zorluğa düştünüz Maddi manevi Allah'ın kapısını çalmaktan başka çareniz var mı? Benim yok E diyorsun ki evliyadan immet istiyorsun Ya sen ne odun kafalı bir adamsın ya Ne man kafalı saman kafalı bir adamsın ya Evliyadan immet isterken yaratan kim? Diyoruz ki Ey Allah'ın dostu Mevla'dan iste bizim için diyoruz O zaman yine çalınan kapı ne kapısı? Allah'ın kapısı, Allah'ın kapısından başka kapı mı var? Ne odun kafalı vehabiler var ya. cahil bunlar, cühele bunlar. Sanki evliyaya yarat dedik haşa. Ya kim yaratabilir Allah'tan gayrı? Senin kapını çalmaktan başka çarem yok. Ya Rabbi sen de reddedersen hangi kapıyı çalayım? Bu seher vakti teheccüde okunursa bu beyitler bütün ulema evliya ittifak etmiş, peşine ne istersen Allah verecek. He? Sen de diyorsun bana ki e senin niye bu kadar hala derdin var Niye çözemedin bu kadar biliyorsun da Sen de çok biliyorsun Ben Bu kadar sıkıntı dara düştüm de Bu beytleri okudum çok nadir Akla gelmiyor ki Çok nadir oluyor yani İnşallah bundan sonra nasip olsun inşallah Hangi sayfada bulur musunuz? Onu da yazmadık şeye Başına yazmadık sayfasını söyleyeyim Ezberleyen ezberlesin, bütün talebeler ezberlesin. Çok büyüktür o, o mübarek velinin de. İnşallah da çıkmıştır ha. Ebu Labbaz Septi Hazretleri 13'te. İmam Cezuli'ye 15'te öyle gidiyor, ben yazdım ha. Benden bir şey yok, sıkıntı. Bunlar belki baskıda sıkıntı yok, yazmışlar hadi. Yok ya, benden izinsiz baskıya gidemez. De. Yine pay bıraktım. Bir şey olur. Kıvıracaktım yani ha. Bunlar böyle yapmış falan. Yapıyorlar ya böyle usuller var yani ha. Bize gelmez. Sayfa 18 beyitler Kırmızı ve lacivert üzere Manalar Ey gönülde olanları işiten ve gören Beklenilenler için hazırlığımız sensin. Ey bütün sıkıntılar için Rahmeti umulan Ey ancak kendisine şikayet edilen ve sığınılan Ey rızkının hazineleri ol emrinde bulunan Lütfet iyilik et Bütün hayırlar sende toplanmıştır Sana ihtiyacımdan başka vesilem yoktur Sana ihtiyacımla fakirliğimi def ederim Yani senin muhtacınım e Sana muhtacı olanı da başkasına muhtaç etmezsin demektir Senin kapını çalmamdan başka çarem yoktur Sen de dersen hangi kapıyı çalayım Ya ben kimin ismine seslenip yalvarayım Eğer senin lütfun muhtacından engellenirse Haşa ''Senin lütfun, günahkarı ümitsiz etmez.'' Yani senin lütfuna yakıştıramam ki, günahkarım diye beni mahrum edesin. Sen o kadar zenginsin ki, adam günah etti diye mahrum eder misin diyor. Haşa! Lütfuna yakışır mı, şanına yakışır mı? Adam günahkar diye ümitsiz eder misin? Nasıl bir bağlamış? İşte Rabbim de lütfu keremiyle böyle şeyleri sever mi? Yalvarmayı sever mi? Sever. Evet. Lütfun çok boldur. Bağışların çok geniştir. Sonra salat o nebiye ve ehl-i yaratıkların en hayırlısı ve şefaati beklenene. Nasıl oldu mu? Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Ala 18'de Arapçası var. 19'da Türkçesi var. Böyle böyle yani baya bir malumat var. Bu fasliyatlerinde Adresleri de belki bulabilsiniz. Gittiğiniz zaman gidip maymun oynatanları merak işte seyretmeyin Deli deli işler yapmayın. Yılan oynatıyorlar, maymun oynatıyorlar. Merak meydan. Millet sırf o maymunları seyretme. Oraya gidiyor. Merak işte yedi tane en büyük veli var. Daha binlerce var da. Onlara giden az. Onlara giden az. Maymun seyredeyim, yılan seyredeyim. Otele gideyim, turistik bilmem, kaleye gideyim, kuleye çıkayım. Böyle işlere millet dünyanın ucuna gidiyor. Maalesef Allah dostlarını ziyarete gitmiyorlar. Allah Teala maddi, manevi imkanlarınızı geniş etsin. Amin. Evliya olan ziyaretlerinizi etsin. Amin. Amin. Şimdi, İmam Gazali Hazretlerimiz, Geçen son kalan bu dersin, geçen hafta demiyorum, son derste şeyh bulan, şeyh bulmak zordur. mürşidi i Kamil'in sıfatları evvelki derslerde sayılmıştır. Ama bu zatı bulan ona hürmet etsin. Zahiren ve batınen. Zahiren dışla, dışıyla hürmet etsin. Burayı anlatmıştım. Mücadele etmesin. Onu bir hata gibi görse de yaptığı işi, belki benim bilmediğim bir fetvası var ilhamı var manevidir diye karşı gelmesin efendim işte namaz vaktinde seccadeyi önüne onun önüne seccade atıp yanında kılmasın biraz onun görmediği yerlerde yani kılsın efendim farzları konuşmuyoruz tabi nafileleri yani nafile fazla ibadetlerde on sonra farz biter bitmez seccadesini kaldırsın kendi nafilelerini geride onun görmediği yerde kılsın şey efendinin yanında böyle çok hedefsizlikler de var ya ben öyle edepsiz adam gördüm, efendinin sarığını aldı, taktı kendi kafasına. Ben çok edepsizler gördüm. Zaten bu edebi nereden öğrendin demişler, edepsizlerden öğrendim demişler. Efendi'ye hizmet ediyordu bir antika biri. Şimdi antika oldu biraz. Hala da durur. Efendinin cübbesi orada diye, cübbem yok diye gidiyor, efendinin giyiyor. Ya şeyhının cübbesi giyelim? Yani efendinin başından almadı sarığını da orada sarığı duruyor kenarda fazla. E sen Şeyh Efendi'nin sarığını alıp nasıl takıyorsun ya? Edep ya. Böyle var. Ee, yani nafile namazı bile diyor yanında. Kılma diyor. Geç arkalarda kıl yani. Kendin başına kıl. Şeyh Efendi'nin yanında durma. Ee, nafile namazlar onun huzurunda. Yani böyle hani zaruret olur. Başka tabii yer yoktur. Başka temiz yer yoktur. Mecbur oradaki sünneti öğlenin son sünneti kılıyorsun. O ayrı bir şey. Ama müsait yer varsa geri geç. Ondan sonra şey Efendi'ne emrettiyse gücünün yettiği kadar, takatının yettiği kadar amel et. E nasıl evliya almışlar bu zatlara? En büyük allameyci anlar Halid-i Bağdadi gibi zat. Gidiyor Abdullah Tehlevi'ye hem de manen gönderiliyor, hem de o da onu karşılattırıyor. O öyle olduğu halde kaç zaman tuvalet temizlettiriyor. Dünyanın en büyük alimi o zaman Halid-i Zülcenayin. Zahir ilimde. Ama tuvaletler temizlettiriliyor. Bu tasavvuf böyle bir yoldur ena ben hocayım ben şeyhimden daha alimim daha iyi Kur'an okuyorum falan falan bunlar senin üstünlüğünün sebebi midir yani Allah'ın dininde? Takva kalptedir. O zaman ne bilesin? Madem ona mürşit diye intisap ettin, o zatın senden fazla iletli olduğunu itikat ettin. O zaman ona göre amel et. Ona göre davran. Bazı veliler e, yani kendileri seyit oldukları için şeyh efendilere gittikleri zaman ee, ne dediler? İşte seyit olduğunu söylemediler. Niye söylemediler? Seyit diye o zat ona hizmet vermez. Halbuki o da manen yetişmek istiyor. Seyit de olsan tasavvuftaki dereceleri aşamazsın ki seyitlik. Çalışmakla olur. Bu sefer ne yaptı? Gizledi falan. Sonra şey efendi onu keşfetti yani. Keşfediye de baktı ki bir hizmet vermiyor buna. Tuvalet temizleme vesaire istiyor ki can atıyor efendim. Dedi bizden niye gizliyorsunuz ehli beytten olduğunuzu? E dedi efendim siz bize hizmet ettirmezseniz Biz de geri kalırız hizmetten. Onun için yok dedi. Siz madem ki ehli beyt olduğunuzu gizlediniz ki işte çöp toplayalım, tuvalet temizleyelim diye bu niyetle gizlediniz zaten bu tevazuunuzla o makam aşıldı dedi. O makam aşıldı şu anda. Onun için direktman oturun seccadeye zikre başlayabilirsiniz. Ya e bu adamlar böyle. Adam... Seyit değilken Seyidim diye uyduruyor ya. Vardı bir tane şurada eski. Değil mi? Bayağı bir işler karıştırdı yani. Sonra Erbakan Hoca'nın hükümetini ondan devirdiler işte. Adam Seyidim diyor. Şeyhim dedi yetmedi. Sonra Seyid. Hadi şeyh diyelim. Çalıştın şeyh oldun. Seyit nasıl olacaksın ya? Anana babana bağlı. Allah Allah. Adam Seyit değilken Seyidim diye atladı ya. Daha dünya kadar böyle adam var. Şeyh diyirken şeyhim diye. Şeyh efendiye giderken onun bunu selamını götürüp de hürmet görmek isteyen. Öbürü halbuki tuvalet temizlemek istiyor. Vazife almak istiyor. E tasavvuf budur. Efendim ondan sonra ihtiramul batın. i̇htiram batın yani kalben hürmet. Kalben hürmet nedir? Zahiren önünde yerlere yat yatarsın. Ama kalbin itiraz ediyor mu etmiyor mu? Şimdi bir adam gelir şey efendi ona hürmet eder. Veya bir adam gelir ona para verir falan. Senin de içinden geçer ki lan senelerdir bu şeye hizmet ediyor Evdeki çoluk çocuk aç mıdır, açık mıdır? Bir kuruş sormadı ya. Adam ancak hayırlar geliyor, zekatlar geliyor. O da dağıtıyor herkese. Bir bize vermedi. İşte orada ne oldu senin 50 senelik hizmetin? Gitti. Öyle mi? İtiraz etmeyeceksin. Kime verdi sana ne? E sen de muhtaçsın, o bilir. Belki senin imtihanın bitmedi. sabırla anlıyorsun. Bir şey efendinin müridi azmış. Birkaç kişi geliyormuş tekkeye. Eskiden tekkeler çok olurdu karşı karşıya. Şekler çok. Allah'ım ya Allah. Allah'ım nur eylesin. Ondan sonra e, müridi de bir tane var. iki tane, üç tane var. Gelen giden çok da, hizmette bir kişi var. E bütün hizmet buna düşüyor. Adı da Ahmet imiş yani Ali Ali Hazretlerinden naklen bunu anlatırlar. E sonra Şeyh Efendi'ye demiş ki, Efendi Hazretleri ya, karşıki iki teke doluyor taşıyor. Bize bir gelen yok ya, Sifta yok. Biz hak üzere değil miyiz? Evladım sana ne ya? Sen bana itikad ettin mi? etti? E, derslerimizi yapıyoruz. Zikirlerimizi yapıyoruz. Gelen olursa buyursun. Gelmeyelim. Zorla mı getireceğiz? Başımıza iş aramayalım ya. demek meşgulüz şurada. O ne olur dua Ne olur dua Artık mübarek Dayanamadı işte neyse Dur dedi ben dedi madem çok İhvan kardeş Çok istiyorsun ben dedi dolduralım Bu tekkeyi madem Nasıl yapacağız Ondan sonra gitti işte şeyde Çarşıda pazarda bütün milletin Gördüğü bir yerde kuş mu ne vardı Böyle bir kuş aldı ondan sonra Küçük kuş kafasını koparttı böyle o falan Hızır Aleyhisselam'ın Çocuğun kafasını kopartması gibi Kur'an-ı Kerim'de bile geçer Koparttı kafasını. Ondan sonra adam ne yapıyorsun ya benim malımı falan. Ondan sonra öbürü şöyle oldu. Pazar toplandı bütün. Ondan sonra Bismillah dedi. Yapıştırdı. Allah'ın izniyle tabi bunlar. Mucize de Allah yaratan Allah. Keramette de yaratan Allah. İsa Aleyhisselam yaratabilir mi? Yaratamaz. Ama İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Çamurdan kuş sureti yapıyordu. Fıt diyordu. E, mucize olabilen her şey keramet olması da eli sünnete göre caiz midir? Cicidir. Çünkü her iki halde de yaratan ancak allah Teala Velisine de verir, Nebisine de verir. Ama Nebi'de mucize şarttır. Çünkü milleti inandırmak için göstermesi lazım. Velide keramet şart değildir. Bunları böyle anlamak lazım. Bütün milleti Aaa Ahmed'in şeyhi kuşun kafasını yapıştırdı ya. Ne evliyaymış biz bunun tekkenin önünden geçtik sağdaki soldaki tekkelere gidiyoruz bu ne büyük evliyaymış doldu taştı ne yemek yetiyor ne çay yetiyor ne çorba yetiyor o Ahmet'in canı çıktı tek hizmetçi o sabah akşam gelen giden adam farzları zor kılıyor sünnet nafile teheccüd bir şey kalmadı adam ayakta uydu bu neymiş ya dedi bir şey efendine huzur üzere ders yapıyorduk zikir yapıyorduk e sen istedin evladım dedi Efendim yok ya dedi, eski hal daha dedi. Öyle mi evladım? Kaçırmayı da biliriz dedi. Gitti bir işkembemine bir şeyler aldı. İçi böyle birkaç kademeli böyle, o bağırsaklar bilmem neler. Onları cübbenin içine sardı. Kacur kucur ediyor, içine su mu koydu? Ne koyduysa ses çıkarıyor. Yellenme sesi gibi falan. Ondan sonra bir namaza durdu. Bütün cemaat arkasında, inerken çıkarken, bayağı sesler çıktı falan. Cemaat bu ona baktı, o ona baktı falan. Allah Allah, Ahmet'in şeyhi dediler. Bilmem ne de de. Bip yani. Kıldırdı namaz. Ne olacak? Yine Ahmet tek kaldı. Sabah namazında kimse yok. İşte lafın tamamını söyleyecek güzel olacak ama söyleyemiyoruz. Evladım dedi. Bir üfürükle gelen bir bilmem neyle gider dedi. <gülüyor> Evladım. Yani üfledi de yapıştırdı ya kuşu. Bir üfürükle gelen bir bilmem neyle gider dedi. Gönülden bağlanacak, kalben hürmet edecek, saygı kalpte olacak. Yoksa en ufak şeyden gaz çıktı, adam kaçtı gitti. Ya belki başkasından gaz geldi canım, şeyden mi geldi? Hemen gaz çıkarttı zannetti. Anladın? Velev ki gaz çıkarttı, adamın evliyalığı mı bozulur? Evliyalar gaz çıkartmaz mı? Peygamberler büyük abdest, küçük abdest yapmaz mıydı? Allah Allah! Bir gaz çıktı diye adamın kutupluğu mu düştü? Gazlıktan mı indi? İşte adamların mantığı öyle. Bir gaz bitirdi. O şeyhin bütün sıfır oldu. Bu nasıl bir şey? Gaz çıkarttı ya. Ya adam ne yapsın peki dayanamadı. Zaruret bir beşeriye var. Halbuki öyle bir şey de olmadı ama mevzu bu. Onun için Şeyh bulmaktan da zor ona hürmeti becerebilmek. Sizin diyorsunuz ki efendi hazretlerini devamlı görebilsem. Efendi hazretleri aşırı ahlaklı bir zat olduğundan, çok aşırı merhametli ve rahmetli bir zat olduğundan, benim gibiler onun yanında durabildi. Yani belki de Ali efendi yanında çoktan kovulmuştum. Çünkü o biraz daha celalliydi ve keşif eder ve bir de suratına da vurur. Gece ne yaptığını sabah Alâder Efendi o. Gattesallâhu ve sellem, ondaki keşif acayip bir keşif. Anlattım ya size. Halit'te de değil. Hanımı da, Efendi babanın, Alâder Efendi çok sevdiği bir ihvanıydı. Efendi Hazretleri'yle ziyaretlerine bile gittik kapılarına kadar. Bandırmada. Ya? Kaz aldı, gelirken bandırmadan buraya tekkiye hediye getirecek. Alâder Efendi Hazretlerine, işte kendilerinin tavuğu var, kazı var kaz aldı gitti, kazı da orada neyse Dedi ki bu da dedi senin butuna ne kadar benziyor bunun butları gibi Kaz'a bir etti Kaz hayvanına Gösterirken böyle bir etti Sonra da geldi tekkiye getirdi hediye <gülüyor> Alayyadır Efendi Hazretleri dedi ki Sen bunu dedi hanımının adını da biliyorum da demiyorum Sen bunu hanımının butuna benzettin, bu et bize mekruh oldu evladım Bandırma nere Cep telefonu mu var? İnternet mi var? Whatsapp mı var? bilmem ne mi var kim iletti buraya Ali Adil, Ali Adil kapıdan girersin sana suratına söyler hadi bakalım e bize uygun olan Mahmut Efendi ki neler bilse de mübarek bizi idare etti lütfetti kerem etti affetti dozu bizim kötü yanlışlerimiz var çoluk çocuk ben 5 yaşından 7 yaşından çok deli deli işler yapmışımdır çocuğum da ama e şimdi her şey böyle olur mu olmaz. E sen şimdi diyorsun ki ah yanında ben de senin gibi 40 sene geçseydim. Ya tamam ama bazen uzaktan görüp bağlanmanın daha faydaları vardır. Çünkü ne buyuruyor? Peşemeni deryemeni deryemeni peşemeni. Önümdedir yemendedir, dedir. Yemen dedir önümdedir. Evliyaullah ne buyuruyor? Bazılarının bedeni bana yakındır, kalbi benden çok uzaktır. Ben de kalbim ondan uzak. Bazıların bedeni uzak, kalbi bana yakın. Benim de kalbim ona yakın. Onun için yani olanda hayır var. E siz çok yakınlaşamadınız, çok görüşemiyorsunuz, gidemiyorsunuz yanına, uzaktan görüyorsunuz. Nimettir size. Çünkü yanında olmanın da gözetilmesi gereken aşırı edepleri var. Kalbinden bir düşersen gittin. Nazarından bir düşer. Sana bağırmayabilir, çağırmayabilir. Ama yaptığım bir hareket çok edebe muhalif olabilir, muhayir olabilir. Anlatabildim mi? Manen tabi kalben bağlanırsın inşallah feyizler gelir. Batının hürmeti Şeyh Efendi'den duyduklarını kabul edecek. Zahirde de kabul edecek. E bazıları vardı, kabul etmediler e ve kabul etmeyince de sonradan helak oldular. Bazı böyle arkadaşlar da gördüm. Kürsünün dibinden ayrılmazdılar. Sonra bazısı vehabi oldu. Sonra bazısı tarikatı tümden inkar etti. Bazı böyle şeyler oldu yani. E demek ki insan ne yapacak? Kalbinden hürmet edecek. Kalbinden hürmet eden ne yapar? Duyduğu her şeyi kabul eder. La hünkürû fil batın. içinden onu inkar etmeyecek. Zahiren kabul etmekle olmaz. İçi de ne olacak? Bu şey efendi bunu niye yaptı? Ya bu adam beş para etmez. Ciheri beş para etmez adam. Amma da hürmet etti ya. Bizim efendi hazretleri bazı bir adama çok hürmet ederdi. Bir adam vardı öyle yalan dolan. Çok da meşhur biriydi. Sağ mıdır da bilmiyorum. Gelirdi işte efendi hazretleri ne var işte Genel Kurmay Başkanının işte namaza başlattım. Maşallah derdi. Yok benim falan paşa şöyle ol, şu böyle ol, anlatır anlatır falan. Adam da biraz derin adam tabii. Zaten kartı vardı, kartında da hiç yazardı. Kartı hiç. Ondan sonra onu dinlerdi, çok hürmet ederdi, çok ilgilenirdi falan falan. Sanki Efendi Hazretleri saf. Sensin saf. İhsan Efendi Allah rahmet etsin. O da mübarek. Böyle yalan dolan anladı. Bu çok siniri bozulur. Böyle gelirdi kapıdan bir bakardı kolabalık bayram falan. O da Efendi'nin yanına oturmuş falan. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Kapıdan bağırırdı. İhsan Efendi Efendi Hazretleri'nin tabi arkadaşı. Hoca Efendi bu yalancıya ne itibar edersin? Bir de o var diye girmez, içeri gidiyor. <gülüyor> efendim nazileri mübarek, öyle herkezden kezden bir şey idare eder herkesi. Ondan sonra, ya aramızda kalırız, İnsan Efendi ki, ya hocam bilmiyor musun sen, yani bu adamın dedikleri doğru değil. Ya derdi, yalanı da hoşuma gidiyor derdi. Çünkü genelkurmay başkanı namaza başlatmış. Yani yalan da olsa hoşuma gidiyor. <gülüyor> Yalanı da hoşuma gidiyor derdi yani. Bu ne demektir? Adama da yalancı demiyor. Bak bak Edeb'e bak. Yalancı demeden, gıybet etmeden yalanı da bu yani bu lafın yalanı hoşuma gidiyor diyor. Lafa yalan demeden bak bak bak bak. Nasıl bir evliya yani. Böyle. Sen şimdilik dersin ki Allah Allah. 40 senedir ben burada bilmem ne. Benim babam geliyor onun suratına bakmıyor. İşte bu adam okkabazın biri. Amma da iltifat etti. Hadi bakalım kalpten bir sıkıntı çıktı. Reddetmeyeceksin, yaptıkları işe itiraz etmeyeceksin. Hikmetini bilemezsin. Sen ledün ilmine vakıf değilsin. Perde arkasından haberin yok. Sana ilham gelmiyor. Muhaddes mülhem değilsin. Ama Allah'ta var bu. Bukhari hadisi ne يَكُنْ فِي اُمْمَةِ مُحَدَّزُونَ فَاُمَرُوا مِنُمْ Eski ümmetlerde ilham gelen zatlar vardı. Benim ümmetimde varsa, e ki mutlaka olur eski ümmetlerden eftal olduğumuza göre, Ömer onlardandır dedi. Ömer onlardandır. Hazreti Ömer peygamber miydi? Değildi. Neye girer? Velilere girer. Yani sahabede genel tasnifte sahabe kime hangi sınıfa girer? Evliya sınıfına girer. Yani. Enbiya peygamberler, evliya veliyle. Peki veliydi. Hazreti Ömer tabii diğer velilerden üstün ayrı dava. Sahabenin ikinci adamı. Ama Velilerde de ilham geldiğini hadis-i şerif sahih Bukhari'de söylüyor mu söylemiyor Ümmetimde varsa Ömer onlardandır. evme Hazreti Ömer veliler sınıfındandır. O zaman velilerde ilham var. Muhaddes yani Allah'tan ona bildiriliyor. E bu durumda sen ona bildiriyorsa sana bildirilmiyorsa sen buna niye mana verme kalkıyorsun her yaptığına Şeyh Efendi'nin? Çünkü diyor o zaman hareketiyle de karşı gelmeyecek Sözüyle de reddetmeyecek. Öbür türlü ne olur? Nifakla alametlenir. Çünkü neden? İkiyüzlülük olur. Zahiren hocam şeyhim diye hürmet ediyor. Kalbinden de itiraz ediyorsa bu nifak ve münafıklık alametine girer. E peki tamam da kalp benim elimde değil. Zahiren tamam bu efendi hazretleri diyorum ama içimden bu nasıl iş diyorum. Olurabilir mi? Olabilir. Kalp sizin elinizde mi? E değilse e ben ne yapacağım arkadaş benim kalbimde sıkıntı var. Fehimmistir, O zaman yanına gitmez, sohbeti terk eder diyor. Yani kalbini ona karşı düzeltmeye gücü yetmezse Sohbetini terk eder. İlah'ın muvafıkı batığını uzayır. Ta ki dışı ile içi birbirine uyana kadar. Anladın? Onun için baktın, istifade ediyorsun, devam et. Ama baktın kalbin de ne var? Ee, sıkıntı var, ret var, inkar var Bu nasıl iş, şu nasıl iş falan Ya O zaman ne yap diyor Sohbetini terk et Yani onunla birlikteliği Birlikte yani Şey demiyoruz, vaaz dinleme gibi sohbet değil bu Bu sohbet arkadaşlık ve beraberlik yani Gidiyorsun, geliyorsun, oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun Bunları terk et yani uzak dur Ha ilminde mecbur istifade edeceksen Yine dinle Ayrı bir şey Sohbeti bırak, ilan yuva fıkı, batını Ne zaman bakarsın ki içinde de bir şey gelir, ya doğru benim bilmediğim hikmetli şeyler olabilir, bazı şeyleri yanlış gibi görebilirim ama kendi kendine uyum sağladın, kalbin e, zahirine uyum sağladı, o zaman devam et. Beraber olabilirsin. Anladınız mı? Bu bir yani alimle de olabilir aynı şey. Ders hocasıyla da olabilir aynı şey. Ama tabii mürşitte bu durum çok daha kuvvetli olur çünkü ne yapamaz? Alim seni yani e, manen e, sıkıntıya çok sokamayabilir çünkü alimin tasavvufi gücü yoksa ama Evliya Allah'a böyle yaparsan, Evliya Allah'a bir şey demesen bile kalbinde bile barındırsan, Evliya Allah sana manen sıkıntı verebilirler Allah'ın izniyle sana sıkıntı verebilir. Verebilir mi? E tabi. İttaku mecihelse Evliya. Velilerin sohbetlerinde, yanlarında, meclislerinde oturmakta kendinizi kalbinizi sakındırın. Feynim cewasişül <gülüyor> kulub, onlar kaç casuslardır. Yani Ressale-i Kutsi'de zikrediliyor. <gülüyor> bir alim zahiri bir alimse senin kalbine girip senin sırrına vakıf olamaz. Çünkü keramete ermemiştir. Ama Allah dostu veli ise veliler keramete ermiştir. O kerametlerden biri değilse muhattesliktir. Hadiste diyor ya bildirilir. E bildirilince ne oluyor? Bu adamın kalbinde sana karşı şu niyet var. Evliyaullah bunu bildiği zaman sana e, ters bakar. Onların bir sui nazarına maruz kalmak da Allah'ın kılıçlarına çarpılmaktır. Rabbim cümlemizi Evliyaullah'ın oklarına hedef olmaktan muhafaza eylesin. Evliyaullah'ın okları çok isabetli oklardır. Tabii ki bizim Efendi Hazretleri gibi mübarekler e, hakikaten gönül koymaz. Hakikaten adamın kalbindekini de bilse affeder. Acayip afçıdır Ben Efendi Hazretleri kadar müsamahakar bir zat görmedim. Yani kusurları affetme noktasında görmedim yani. Ben de biraz bir şeyler gördümse de onun gibisini görmedim. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Yani ama her şey sana bu kadar müsamaha göstermez. Bundan dolayı efendi hazretleri gibi bir zatın müridi olmak bakımından Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar ederiz. Rabbim himmetinden ahirette şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. Amin. Şimdi dersimiz bu geridekleri anlatmış mıydım? ki derse geçti mi bunlar? He? Bir kısmı geçti belki. Zahiri edep geçti de seccade işi falan. Bu öbür kısmı hürmet, batını hürmet geçmedi. Çünkü dersi atlatmayalım bir satır yahterize bir de şeyh bulan insan. Şimdi mürşide buldun, bağlandın tamam. O zaman bu adamın ikinci yapacağı iş sakınacak. Neden sakınacak? An mucaleseti sahibi, süi kötü amelleri olan arkadaşlarla oturup kalkmaktan sakınacak. Şimdi tarikata girdin ama eski arkadaşlarından yine la galuga. Tasavvuf bilmeyen, mürşit bilmeyen, şeyh ihtisabı olmayan ancak onlara vazetmek, tebliğ etmek, müşahede var. Ama böyle e, içli dışlı olup e, eğlence meclislerinde bulunacak derecede e, ne yapmayacak? Onlarla düşüp kalkmayacak. Liyak sura ve la'te şeyatin el cin ve min kalbihi. Çünkü insan şeytanları vardır, cin şeytanları vardır. İnsan şeytanları cin şeytanlarından ekvadır. Daha kuvvetlidir. Şeyatı'nülis eşeddüm için? Cin şeytanı vesvese verir gider, insan şeytanı adamın elini bağlayıp iple bile çeker. Onun için e, kötü arkadaş insan şeytanına dahildir. Cin şeytanından da kuvvetlidir. E cin şeytanı zaten içinde var. İçten ve dıştan yardımlaşma ve destek olduğu zaman senin kaymaman, kaptırmaman kendini hemen hemen imkansızdır. 13'ündür üçündür ki insan ve cin şeytanlarının velayetini, velayet ne demek yani yetkisini, tasarrufunu, vali ne demek görevli yani takip eden işleri. Bu yetkiyi cin ve insan şeytanlarının kalbinde tasarrufta bulunup seni saptırması e, noktasında kalbinin ortasında bir merkez vardır yani. Akıl dediğin, ruh dediğin, dima dediğin, beyin dediğin, kalp dediğin bunların bir müşterek noktası vardır. Kalp bunun mahallidir. Burada bu cin ve insan şeytanları kötü arkadaş bir şey söyler, der ki ya şöyle şöyle, eskiden ya sen de şimdilik sofu oldun, görüyor musun? Eskiden her gece nasıl giderdik o yana bu yana? Çok da güzel işte efendim birisi var şu anda mesela düşüp kalkacağın icabında ama sana da denmez ki şimdi bir şey. Hemen estağfurullah çekersin falan. Şimdi sen estağfurullah çekersin ama burada kalbe bir vesvese Girer, on sonra gece kalkarsın, teçhüd et, tarikat dersi yapacaksın. Acaba dedikleri kadın nasıl bir şeydi ya? 500 kere öyle çekersin yani. Ben seni biliyorum. Yani şimdi biz insanız, vesveselere aldanırız, kapılırız. Mühim olan zinayet düşmemektir. bebektir, yoksa kalpten geçmemek diye bir şey yok çünkü kimse peygamber değil. Ama velakin, şimdi ne lüzum var buradan biz zehir alma? Ondan sonra o zehiri temizlemek için beş gün, on gün, beş ay uğraşma ne gereği var? Yani zehiri hiç almasak da, yani mikrobu almasak da, ondan sonra da iğne de olmasak daha iyi değil mi? Yoğun bakıma da kalkmasak daha iyi değil mi? E bir de bunun tehlikesi de var. Bazı mikropta yoğun bakımdan mezara doğru gider. Öyle mi değil mi? E bu konuşma adamı ne yapar? Mahveder. Lafına ne dikkat edeceksin, vesvese gelecek konuşmalardan, adamlardan kaçacaksın Adam haçya gidiyorum diye tevbe yapmış, dönüş yapmış, her işi bırakmış, gitmiş komşusuna, helallık almış Adam da helal olsun demiş, cümle haklarınızı helal ettiniz demiş, cümlesi helal olsun demiş, cemi haklarınızı demiş, cemisi helal olsun demiş Üçüncüde bir daha dördüncüde bir daha. Adam ya hacca gidiyorsun Bir kahve içmedin arkadaş kahveyi soğuttun Buyur bir ikramımızı al döndüğünde de biz sana zemzeme geliriz Allah kabul etsin Tamam kardeşim ne yaptın ki neyi helal edeceğiz Adam da şüphelenmiş Üç beş yedi Demiş arkadaş ya bu ne kadar bir şeydi de helal olmayacak Ne var aramızda falan. Bu dememiş bir ki ben bu yolda değilken Senin karınla ara sıra falan Vay demiş Çekmiş bunu anının çatından vurmuş hacca gideceğini o mezara girmiş gitmiş o da katil olmuş şeye gitmiş. yani böyle fuzülü konuşmalar yok tövbe ettim dönüş yaptım dır dır dır dır konuşuyor eskiyi ne açıyorsun Allah'la aranda niye saklamıyorsun günahını niye söylüyorsun millete yaptığın günah niye şahit ediyorsun vesaire vesaire sohbet niye dinlemiyorsun tabi ki sohbet dinleseydin başına böyle bir şey gelmezdi çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Günahını anlatacak adama ne buyururdu? Üstür alâ Kendine yaptığın işi setreyle. Kapat gizle bana ne anlatıyorsun? Kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem istemiyordu dinlemek. Ne anlatıyorsun adama? Allah'la aranda tövbe et. Kul hakkı varsa yadet. Böyle yaptığın bir durum, iade e, edilecek bir hak, hukuk yok. Ancak Allah'a işte, tövbe istiğfar edeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Adamı ne? Katil ediyorsun. İşte böyle haddini bilmez, kendini bilmez... Fuzulü konuşan arkadaşlar çok çıkıntı. Eski günleri açar, eski hesapları karıştırır. Eski günahlarını ballandıra ballandıra anlatır. Ben şimdi tövbe ettim ama bizde ne yollar vardı falan. Sus ya. Başlayacak yollara buradan yol arayanlar var zaten. O yollar nereden gider diye soracak bu sefer. Bu da az kalsın ya şuradan gider. Ben gelmeyeyim ama sen biraz oyalar. Gençlikte bir şeyler yap. Bak biz tövbe ettik, yaşlandık, yapamıyoruz falan e Böyle bir adamlar da var, ben rastladım bunlara Elimizi ayağımızı bağladık şimdi E neyini bağladık? Böyle tövbe mi olur? Eski günlere hasret çekilerek, günahlardan lezzet duyularak Eski günah hatıraları, anıları tazelenip, zevk alarak Tövbe mi olur? Tövbe-i Nasuhu yazıyorum, göğe hala bitiremedim Tövbe-i Nasuhu'da bu şartlar var Aklından geçip zerre kadar zevk alırsa tövbe-i nasuh değildir diyor. Nasıl tövbe nasuh olacak? Herkes çanak dökmüş, kırmış, süt dökmüş. E bu Allah'la aranda kalacak kardeşim. Onun için kötü arkadaşlardan, işte eskiden böyle böyleydim konuşanlardan, gevezelerden isterse sabaha kadar teheccüd kılsın. Geveze seni bozar ya. Bunlardan sakınacak. İnsücin şeytanlarını kalbinin sahnından, sahnesinden, ortasından, eee Eksik bırakmak için, geri koymak için arkadaşlardan uzak duracak. Böylece şeytanlığın pisliğinden habasetinden yani şeytanın sevip razı olduğu vesveseleri kalbini kirletmesinden kalbini arındırmış olacak. Yani pisletip temizlemeye uğraşacağına kirletmemeye bakacak. Kirletmemeye bakacak oldu ki bir şey oldu, bir kirlendi. Tabii ki tövbe i istiğfar her zaman için sabundur. Adamı temizlemeye efendim Allah'ımızın e, bize öğrettiği bir vazifedir. Ama ne lüzum var? Şimdi kötü insanlar, kötü şeytanlar çeker. İmam Kuşehri ne diyor? Ba'idhan ehl-i dünya. Dünya ehlinden uzak ol. Şimdi sen diyorsun ki şimdi şu arkadaşlar hakikaten tam dünya ehli, ben onlardan uzak olayım diyorsun. Ben hemen şimdi senin Yaptığın hesabı düşünüyorum. Ama belki de sen ehli dünyasın, onun senden uzak olması lazım. O da ayrı bir dava. Belki sana göre ehli dünya olan daha bozuk durumdakilerden senin uzak durman lazım ama öyle de mübarek insanlar var ki senden benden uzak durması lazım. Benim yanımda iki saat otursa o da benden bozulacak yani. Çünkü makam meselesi. Herkesin temizliği, titizliğine göre hangi mikroplardan uzak duruyor, nezaheti yani temizliğinin seviyesi ne? Titizliğinin seviyesi ne? Tabi değil mi şimdi? Onun için dünya hali diye ben millete o dünya ahli, bu dünya damgalama sen kendin dünya belki de. Dünya halinden uzak dur. Dünya hali şu zengin olan dünya hali demek değil. Fakir olup da sadece dünyadan bahseden de dünya hali. Ama zenginlerde çok bulunur bu işler. Parası çok olduğu için lafı çok olur tabi ki. Bazı da fakirin işte zenginin malı fakirin ağzını yiyorlar. O da ayrı dava. E şimdi devamlı maçtan bahsediyor. Golden bahsediyor. Diziden bahsediyor. Bu adam fakir olsa da dünya aylidir. Öyle mi? Devamlı dünya ile ilgili hiç ahirete yaramayan, dünyaya da yaramayan fuzuli işler. Bu nedir ya? Milletin yani seçim vaadine girdi şimdi. Baksana ya. Adam seçim vaadinde ne diyor? İstediğiniz gibi küfredebileceksiniz. Yasağı kaldırıyorum diyor. Yani maç o kadar bir hastalık haline gelmiş ki milletin reyini almak için yani herkese bir şey vaat ediyorlar ya emekliye 1500 öbürüne 2500 <gülüyor> fakat vaat vaat vaat vaat bu gençlere ne olacak? Gençlerin bir isteği yok. Sadece maçta bir rahat sövemiyoruz arkadaş diyormuşlar demek ki yani memleket millet bu duruma gelmiş sen şimdi bu gençlikle bu nesille bu milletle nereye gideceksin ya kalite sıfırın altına doğru ibre gidiyor seviye sıfırın altı hiç maneviyat kalmamış e şimdi dünya halinden uzak ol yani işleri güçleri dünya oturuyorsun yanına seni dünyaya teşvik ediyor, ahiretten gafil ediyor. Bunun tarifi budur. Benle de oturuyorsan, oturduğun zaman ahireti unutuyorsan, Allah unutuyorsan, benle oturduğun zaman hep dünyalık işler ile hem de fuzuli yani dünyalık faydalı değil. Mesela der çörek otu çok faydalıdır. Ölümden başka her şey yemekten sonra bir kaşık al falan. Bu dünyalığa girmez. Çünkü bedenine sıhhattir. E bedenine sıhhat de, ibadete kuvvettir. Sağlıklı olursa. Onu demiyoruz yani. Temat gibi, dizi gibi vesaire. Fuzuli o şöyle yapmış, bu böyle yapmış, o şunu yemiş bu bunu demiş. onla onunla evlenmiş, bununla boşanmış. Sana ne ya? Bunlardan uzak ol. Feinle sohbet devum sen mi bun? Mücarba bun. Onlarla birlikte olmak denenmiş bir zehirdir. Şimdi peki senin seyrettiğin diziler senin seyrettiğin birçok programlarda yanında hiçbir arkadaş olmasa bile kötü arkadaş olarak kafi midir? Çünkü seni meşgul ediyor mu? Allah'tan gafil ediyor mu? Ediyor. Zikirden uzak ediyor mu? Ediyor. Sen ne yaptın? Tarikata girdin, tasavvufa girdin, ders aldın, zikir yapıyorsun. Ama devamlı bir kürek ileri iki kürek geri gidiyorsun. Böyle sahil bulunmaz. Bunlar da uzak ol diyor. لَنْ لَمْ يَنْتِفِعُونَ بِكَ وَاَنْتِ تَنْتَقِصُ Yanında öyle arkadaşlar var ki Onlar senden faydalanacak Sen onlardan sebep maddi manevi eksileceksin Zarara gireceksin e Deli misin sen? Adam kara geçiyor kendi açısından Sen zarara gidiyorsun Ve Bazen maddi açıdan da seni zarara sokabilir Bir işe sokar, kandırır İşte onun için Sen bunlardan uzak durursan Kalbin de bunların kirinden Bulaşığından uzak kalır Evet Hangisini söyleyeceksin? Yani bu insan şeytanlarının, cin şeytanlarından önce zikredilmesi e, burada insanların daha büyük e, tehlike arz ettiğini beyan etmektedir. Sana çünkü ne oluyor? Bir e, şey pislik at atılıyor. Alâedir Efendi Hazretleri, Kadde Sallâhı buyururlardı ki, nerede şimdi? Bu sözler yani var ya şey kaldı artık fantaziye girdi yani. Söze bak yani. Evladım derdi. Fasık bir adam yolda rastlarsın. Bir selam verirsin, selam, selam, verir, selam alırsın. Oradan sana bir pislik atlar ki yani 60 sene belki zikrederek onu temizleyemezsin. Bir şey yapmadın adamla ya. Bir nasılsın iyi misin, Bir merhabadan gittin. Fasık biri. E şimdi fasık, fasık kim yani? Fasık kim? Büyük günahlardan büyük günahlardan birini Alen en yapan büyük günahlardan birini devamlı ve sürekli surette yapan fasıktır. İçki büyük günahtır. Kumar büyük günahtır. Faiz büyük günahtır. Zina büyük günahtır. Namazı terk etmek ekber ülke Kebair, 5 vakti kılmayan büyüklerin en büyüğü. Hem memlekette merhaba edecek pek adam kalmıyor. Ya e bu sefer sen tasavvuf eliysen önüne bakıp gideceksin. Başka ne yapacaksın arkadaş? Bir fasıkla bir merhaba edersin de bir pislik atlar sana 60 sene temizleyemez. Ne büyük söz değil mi şimdi? Tarikat hassas bir şeydir. Tasavvuf hassas bir şeydir. Yani Beyazıt Ebu Yezid El Bestami Hazretleri'nin zikir meclisinde feyiz kesildi. Yahu dediler yani her zaman nurdan kapılar açılıyor millet. <gülüyor> Allah Allah. E Beyazıt Bestami bu ya. Bir baktistan adam gidiyor ya. Dediler hiç feyiz yok bugün. Nasıl oldu? Mübarek ne buyurdu? Yahu bir inceleyin bakalım bir şey var ya. Mer, işte birisi başka bir tarikat eli olmayan, o da namazsız, abdestsiz değil ha. Tarikat eli olmayan yani, bu yolu belki de kabul etmeyen, manevi yolları pek itikadı olmayan, bir Müslüman yine o zamanın Müslümanı zaten namaz, abdest, garanti. Onun bastonunu almış, o bastonu asa hane, şeyler asaların konduğu yere kapıda girerken, oraya koymuş, dedi şunu çıkartın ya bizden olmayan, yani tasavvuf manevi hali olmayan adamın, niye bastonunu alıyorsun geliyorsun? Bastonu çıkarttılar, her yere feyiz geldi. Cüneyt Bağdadî de oldu. Kadrişallahu siru. Ya niye bir inkıta var? Yani kesiklik var. Onlar halden anlıyorlar. Bir kesiklik var, bir kopukluk oldu. Yani face gelmiyor. Nedir ne değildir adamın birisi birinin yeleğini giymiş yani hırkasını giymiş. O da namazlı abdestli adam. Tasavvuf'tan mensup değil. Yani bu yolun adamı değil, ehli değil. Onu yabancı diyorlar. Onlardan ne diyorlar tasavvufı biliyor musun? Ecnebi diyorlar. Ecnebi o manen ecnevi olduğu için yeleğe git çıkartmış gelmiş feyiz avdet etmiş. Anlatabiliyor muyum? O zaman şimdi biz kimin yeleği ki, kimin bastonu demeyelim de bizim kendimiz zaten oraya gidersek bütün hatlar kesilir. O kadar bozuk adamız ki siz değilseniz ben üstüme alıyorum. Ben üstüme alıyorum. Samimi söylüyorum. Adamlar erbağine girse havaya uçmaya başlasalar Feyizle Ben bir girsem araya başkasının elbisesi değil kendim sakalımla falan ben gitsem adamların trofa atar bütün hatlar kopar. O kadar bozuk adamım. Onların makamına göre. Onlar kalbi bile gözetim altına almış. Mevla'dan gayri bir şey kalbe düşürmeme çalışan bir mücadeledeki tasavvuf el sufi. Nasıl oluyor sofu? Herkes birbirine sofu demeye başladı. Sofu gel bakalım. Sen nerenin sofususun? Sofu nasıl olacak arkadaş? Sufi tasavvuf nedir tasavvuf? Yani bunu sen tahlilini yaptın bizim tasavvuf hisalesini okusan nuska yapıp içsen bir gram hasıl olmaz. O zahiri bir bilgi alırsın. Bunun mürşidi var, intisabı var, yolu var, yöntemi var vesaire vesaire. Efendim tasavvufun bazı Kitaplarda gördüm, bakayım bulabilecek miyim? Ne demiş? Dört harf. Tasavvuf. T. Sat. Vav. Fe. T. Bütün günahlardan Tevbenin T'si. Anladınız mı? Tevbenin baş harfi ne? T. Tasavvufun baş harfi ne? Evvela bütün günahlardan teve Peki. Sat. Sat neyin satı olsun? Rastgele olmaz tabii ki. Sabrın ibadetlere devam, sünnetlere devam, nafilelere devam, haramları terke devam, kaza bela geldi Allah'tan rıza haline devam, hiç itirazsız sabır. Ne geldi? Vav, ke sat, vav, vav neyi kastediyor? Vav efendim vefa. Var ya şurada boza içmeye gidiyoruz arasına. O değil, ahd vefa, ahd ne? E şeyhe biat ettin. İnnne lezne ibâi'ûneke, innemâ Allah. Seninle biatleşenler, Habibim Allah'la sözleşmiş olurlar. E şeyh kimin varisi? O onun, o onun silçileyle Rasûlullah aleyhi ve sellem varisi. Beni göreni müjde, göreni görene, göreni görene, görene. O zaman ne oldu? Geldi şeyh efendiye, e bu zata sen söz verdin mi, bu tarikat dersini yapacağım, günde beş bin en az şu kadar Allah atacağım, şunu yapacağım. Günahlardan vazgeçeceğim, kulakları varsa iade edeceğim, kazanamazlarımı, oruçlarımı bitireceğim. Söz verdin mi? Verdin. Zaten bunu Allah'a söz verdin. Bu, bu söz Şeyh'in kendine değil ki. Yoksa Şeyh'e sana, sana her ay bin lira para vereceğim diye Şeyh söz almaz ki senden. O zaman ne oldu? Vav? vefa. Ne kaldı? F. F neymiş? F. Onu biraz bilemezsiniz işte. Te, satı vavu tahmin edebilirdiniz de. Fe, ferah. Ferah, ne demek? Masivadan boş kalmak. Farih olmak. Yani Allah Teala'dan, gayri dertten, sevmekten, korkmaktan, istemekten mesela, takıntı yani, kalbin takıntılarından boş kalmak. Tasavvuf. Kolay mı? Sen de önüne gelene sofu diyorsun. Sofu soğan yemez demiş, bulsa kapı bunu vermez demiş. Ne yapacağız seni böyle sofularla? Soğan yokken, ben soğan yemem mi? İşte melekler geliyor yanıma. Zikir yapıyorum. Soğan kaçırır falan. Soğan yokken. Soğan gelince kabuğuna gitti. Nasıl oldu Sofi? Derviş. Kaç ar? He? Derviş. Beş ar. Nasıl olacak? Derviş. Önüne gelen birbirine. Ha derviş. Gerçi, derviş. Bizim dervişler diyorlar. Şimdi öyle de başladılar. Şimdi tekkeler, mekkeler. Dervişler. Nasıl oluyor? D'si dünyayı. R'si riyayı. resi varlığı. Vücudun varlığı. Vücut Arapça varlık. Y'si yalanı. Ş'si şehveti. Terk ediyorsun da derviş olacaksın. Nasıl olacak? Her şey ucuzladı ya. Önüne gelene molla. Gel molla bakayım. Mollayı da küçük talebeye deniyor zannediyorlar. Halbuki molla cami. Yani 12 fenli bitirmeden molla olamıyor. Her şey böyle ucuz memlekette. Önne gelen molla gel bakayım o biri Sofi. Kolay bir şeyler değil. Sofi e, yani bütün hallerden safi, bir de Sofi'den sonra ne var? Safi var. Şimdi Sofilik de kolay. Sufi İbnül Vakt Ahmed Filmizat. Küllü safin farighun an kulli hal diyor İmam-ı Rabbani. Yani ne demek? Sofi vaktim çocuğu olur. Bir hal gelir ağlar, bir hal gelir güler, bir feyiz gelir, bir kabız olur. Kapuz derken karnının kapısı değil, feyiz kesilir, kas katı kalır. Ama yine namaza, ibadete devam edecek mi? Edecek. Ama feyiz geldiği zaman da öyle haller gelir, adam rükuda bir kalır, belki bir gün. E namaz geçti hocaefendi, bir günde beş vakit namaz var, adam bir rükuda kal. O mazurdur. Çünkü sen dur bakayım rükuda 24 saat. Hal geldi ona, gitti kendinden gitti. Şeyh Şabanı Veli müritlerinden birine o haller arız oluyormuş sonra e, ayrılınca evladım demiş kaza ediyor musun namazları niye kaza edeyim efendim demiş en büyük murakabe hali geldi zaten şey, olur mu oğlum şeratsız tarikat olmaz demiş sen kendinden geçtin baygın gibi bir şeysin o zaman mazur olursun ama ayıldığın zaman mutlaka onları aynı rükünlerine riayetle iade edeceksin Tabii, evliya Allah şerahatı muhafaza derler ama bir hal geldi adam kaldı secdede İki gün kaldı. Yani ayılamıyor ki. Manevi bir haldir o. Onu yaşayan bilir. Sakın siz numaralara yap başlamayın. Ayak yapmayın bu işlerde. Hal gelmeden hal var gibi münafık olursun sonra. Zındık olursun. Ama böyle haller olmadı değil bazı zatlara. Nesitü'l yevme min aşkı salati veladri ghedai min aşai. Zünnül mısri emektubatta da var. Yahu diyor aşkımdan namazı unutmuşum. Sabah mı akşam mı bilmiyorum ki diyor. E sen şimdi zünn-ü Mısır'ın makamında mısın? E şimdi hadi bakalım adam namazı kaçırdı bu nasıl evliye alacak? Ya adam baygın olsa namaz ona farz olur mu? Değil bu adam da kendinde değil. Kendinde değil. Sen nasıl? Ben de kendimde değilim. İki vakti kaçırdım. Arada yemek yedim mi? Yedim. Ulan nasıl kendinde değilsin de yiyorsun? O zat ne yemiş, ne içmiş, ne görmüş, ne gelene ilgilenmiş... Hakikaten aşkta, rükuda kalmış Secdede kalmış Sen numara Arada her şeyi görüyorsun Her şeyi konuşuyorsun Ondan sonra Ben de ya çok cezbe geldi bugün namazı kaçırttık Ne zaman namazı kaçırdın Sen fıkıhta habersiz yarattan uzak adamsın Evliyaullah'ın halleri Buna kıyas edilebilir mi Tabi kamil veliler de bu olmaz Yoldayken olur Yoldayken olur Sonra Allah'a ulaşan vasıl velilerde Böyle haller Olmaz ama bu tarikat bir yolculuktur Bu yolculukta merhaleler vardır e, Bu seyirler e, Bu güzergahlar Birinci kat semaya kadar var Oradan Yedinci kat semaya kadar var Oradan arşa kadar var Oradan sidretül münteha kadar var Yani alemler vardır Alemi imkan var Alemi mülk var Alemi meleküt var Alemi i Ceberut var, alemi Lahot var. Sen hangisindesin? Allah hocam yani biz bizim mahalledeyiz yani. Bizim evden çıkıyoruz ama buraya geldik, şimdi eve gideceğiz. Sen de uzattın, kısartırsan iyi olur diyorsun bana. E, dolayısıyla sen de <gülüyor> hangi alemde olduğundan haberin yok. Sen öbür alemdesin yani. Onun için işi ehline havale etmek lazım. Ehlinin de e, bazı hallerini sen kendi aklına, mantığına göre de yorumlamamak lazım tabii ki. Ama demin dediğim gibi, zaten o aşktan manevi hal gelmişse zaten kendinden haberi yok. Bu baygın hükmündedir. Ayıldığı zaman ne yapacak? Sorardılar. Bazı veliler vardı. Devamlı hal üzereyle. Sade farz namazlarda kalkabilirdiler. Farzı kaçırmazlar. Geri kalanda devamlı mı böyle baygın. E bu tecelliyat meselesidir. Herkesin tecellisi farklı olabilir. Mevlan ile meşgul oluyor. Sen onu belki baktın ki nafile kılmadı. E nafile kılmadı ama... Mevla ile meşgul, zikirle meşgul. Maksat nafile namazdan da maksat zikir değil midir? Namazın gayesi zikir değil midir? He. Ama bazıları farzları hiç hatta derler çok baygın halleri olur ama farz vakti geldi mi hayılır mübarek. He böyle velileri de kitaplarda gördüm. 13'ündür ki tasavvufta mutlaka mürşit lazım. Sofi olursa vaktine göre hareket eder. Yani feyizin geldiği olur, keçildiği olur, halden hale girebilir. Ama safi olursa, safi işte artık arınmış. Arınmış olursa farik unanküllü hal. O halden farik olur. Çünkü hal insanda gelir, geçer. Feyiz hali, feyizsizlik hali, ağlama hali, gülme hali, tembellik hali, şevk hali, hal değişir. Makam değişmez. Yani onun için hallerden Çıkıp da makamlara gelebilirsek sabitleşeceğiz inşallah. Hala halden hale giriyoruz değil mi? Nasıl sizin durumunuz? Halden hale giriyoruz. Efendi Hazretleri halden hale giriyor mu? Makamı sabittir. Ama tabii ki bizde bu haller olur. Biz daha çok ufaktayız. Çok ucuz işlerdeyiz. Alt hallerdeyiz. Allah ya muhavvilel havli ve lehval havvil halena ilahsen el hal. Ey seneleri Havalan ettiren, deveran ettiren, döndüren Allah, halimizi hallerin en güzeline döndür ya Rabbelak. Ah, ah. Senenin adı da havildir. Hep döndüğü için. Havl, hal. Anladın? Zaten bu e, Zülitçe son günlerdeyiz. Bu ayın sonundaki okunacak dualarda bu da var. Aşure'de bu dua da var. Çünkü neden? İnşallah önümüzdeki sene en güzel hale intikal ederiz inşallah. Ah, ah. Manen yetişiriz. Feyizlere bereketler kar oluruz ve hal en yani her halükarda fakirliği e, zenginliğe tercih edecek yani tasavvuf ehli zenginlik Allah verirse zor, zorla da reddedersin ama e, fakirliği le zenginlik arasında e, muhayyer kalsa neyi seçmesi? fakirliği zenginliğe tercih etmeli e, ve fakirliği tercih ettikten sonra da sabredip de rıza göstermeli üçün Evliya Evliyaullah vasiyetlerinde ne buyurmuşlar? Fakirlikte hafiflik var. Hafiflik de demek malın çok yok, hesabın az. Hafiflik var. Safa var. Malın çok olmayınca düşüncen kalbinin meşguliyeti az olur. Ama bazı da öyle zengin var ki kalbini meşgul etmez. Bazı da öyle fakir var ki ufacık iğneyle, iplikle kalbini meşgul eder. O da ayrı bir dava. Evet. Dünyanın azına kanaat et. Ve kanaatüken zülne afna kanaat Bitmeyen bir kazinedir. Ee, gayretin velak ne ayşukemin kesbiliyet, ne olsun efendim, nafakan elinin kazancından olsun. Elinin kazancından olsun. Abdül Fettah Veli Hazretleri işte gelmiş, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dördüncü torunu, Kastamonya. Neler var o Kastamonu'da ya? Ne veliler? Çok büyük yani Abdülkadir Geylani'ye de yakın yani üçüncü dördüncü torun. O mübarek zat işte biraz Orada istememişler önce Bir e, şehir işte, Bin kişi falan gelmişler Bağdat'tan e Demişler şuralarda yerleşin Orada da yerleş oralarda da yılanlı bulandıymış Sonra neyse yılanlar hep ona itaat etmişler Orayı terk etmiş yılanlar gitmişler Geçen bir arkadaş ya diyor Cuma günü buradan namaz kılıyorum Cuma namazını kabrin yanında böyle tam Yılan çıktı diyor kabrin içinden yani onlar ziyarete gelen müritlerdir. Cinler yılan kılığına girerler. Çıktı diyor gidiyor. Zaten orası yılanlı külliyesi. Ee, tabii o zamandan o yılanlar hep ona itaat etmişler ya. Onların tabii nesli vardır, şey vardır. Bizim gibi değil ki. Hayvanların bile şeceresi var. Bizimki hepsi kopmuş gitmiş. Ondan sonra kabri şeriften diyor. Böyle ziyarete gelmiş. Böyle içeriden çıkmış. Ondan sonra on onbarek oraya yerleşmiş. E ee, biraz eee ikram edenler olmuş, bazı yemek getirenler olmuş, bir şeyler olmuş falan. Abdülkadir Geylani Hazretleri şeye girmiş mübarek. Rüyasına girmiş. Evladım demiş. Bu milletten gelenden, gidenden olacak isteyeyimse. Çalışman lazım. Demiş. Ne yapalım dedeciğim demiş. Rüyada rüyada. Demiş ki bu topraklar kendire müsaittir. Kendir mi o? Kendir mi Ekiyol Akastamonu? Yok sarımsak taş köprü. Kendir var. Ee, buralar ona şahittir demiş ee, ondan sonra ekmiş öyle güzel mahsur almış. sonra millet de başlamış hatta şimdi kitapta da diyor ki her sene onun bir mevsimi varmış hala ekiliyor biçiliyor orada duada ilk Abdülfettah velinin ruhuna diye hala pazarda duayla başlamışlar o pazara yani e, senin kazancın diyor elinin kesbinden olsun yani yediğin en helal şey e, Davud Aleyhisselam'ın rızkı Ravda Selam nereden yerdi? Elinin kazancından yer. yerdi. Yarın ne olur ne olmaz diye stok yapma. Yani siz biraz yapabilirsiniz idare eder ama e, yani bu tam tasavvufta pek stok olmaz. Ama haram değil yani stok yapmak. Onu demek istiyorum. Hani et mesela kavurma yaptın, ayırdın kurbandan 5-6 ay yiyorsun da bazısı bir daha seneye kadar yiyen de var. Demek hiç misafir gelmiyor. Demek hiç kimseye dağıtmamış. Neyse boş ver belki fazla kurban keszmiştir zengindir birinde küpe ayırmıştır olsun Allah kabul eder yani stok yapmak haram demek değil bu tasavvufta diyor Çünkü rızga Allah kefildir rızga Allah kefildir Sen de ben miskinlerden olayım fakir Ah hoca ben evlenmeden deseydim bu lafı ben tam tasavvufa uyardım da bizim karı böyle mesakin rütbesini falan fukara derviş falan hiç tanımaz değil mi bazı kadınlar vardır öyle, ekseriler öyle Olmazlar 13'ün işte evlenmeden de biraz Kanaatkarları bulmak lazım Hırslı tamahkarları Alırsan, yandığın gündür Ama sen almadan Ona bakmıyorsun ki Yok, yüzü güzelmiş, şurası şöyle Burası böyle Ondan sonra da başına bela oldu Sen de şimdi tarikata girdin ama O hanım seni artık evliya yapar <gülüyor> Tabi Dayak yiyen evliya olan da var Karıdan bir çift dayak yemeden hutbeye çıkmazdı bazı veliler. Abdullah Efendi Hazretleri öyleydi. Ve Yahya Efendi Şeyh'i son şeyhlerim. Hanımından. Sonra zorla müritleri boşadılar. Kafa göz yanmadan. Mübarek zat çıkıyormuş sohbete. Çok büyük veliymiş. Zorla boşattırdılar ya. Müritleri dayanamadı artık ya. Kadına da elde ediremiyorlar. Dedi ki beni boşattırdınız ama bütün manevi halim gitti dedi. Ne feyizim vardı dedi ya. Onun için böyle bir belaya düşenler varsa bazen tarikat dersinden kazanamayacağınız kadar evliyalık kazanabilirsiniz karıdan dolayı. Sabretmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra yani Allah yeter diyeceksin ama Allah'la müstahini olursan insanların hava arızından emin olursun. Fakrini insanlara izah eden benim şu işim bozuk bana yardım et şöyle yap böyle yap rezaletten ayrılmaz diyor. Rezillik ondan ayrılmaz diyor. Ama insanlara karşı e, ihtiyaç arz etmeyip insanların Rabbine karşı ihtiyaç izhar eden adama krallar bile muhtaç olur diyor. Hakikaten öyle veliler var. Kralları kapılarında bekletiyor. Şeyh Vefa Hazretleri Hazreti Fatih almadı içeri. Hayattayken de yüzünü bile göstermedi o da. Yani o tabi tasavvufi başka bir yüzden yaptı onu. Hani ki tasavvufa tam girerse Fatih padişahlığı bırakacak. Çünkü o zatı görse artık devlet işlerini bırakır yani maneviyata dönünce. Onun için dedi sen devletin başına lazımsın. Bizi görmen uygun değil. Ee, öyle yaptı. E demek ki sen insanların Rabbine ihtiyacını arz edersen, herkesten gönlünü çekersen, Mevla da seni kimseye muhtaç etmez. Ve böylece herkesi sana muhtaç eder. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Şimdi, fakirliğin tercih edilmesinin e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine ittiba bakımından da e, uygunluğu vardır. Ama, zaten biz zenginliği tercih edecek de olamıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Olabiliyor muyuz? Olamıyoruz. Elhamdülillah diyelim o zaman, değil mi? Yani bize hiç zengin mi olacaksın, fakir mi olacaksın diye bir tercih hakkı verdiler mi? Şu ana kadar. Bana pek gelmedi böyle bir tercih hakkı. Neyi seçerdim onu da bilmiyorum. Ama, Yine bize şunu mu bunu mu diye tercih hakkı vermeyip çoğumuzu fakir etmeleri. E ben çok da fakir sayılmam da. Ama teliflerimi yiyorum. Başka bir şeyim yok. Babam fabrikalar iflas etti. Zenginlik dönemlerimiz vardı da onlar geçti. E şimdi işte teliflerimden helaldir. Teliflerimden şey alıyorum. Sohbetten ücret almıyorum. Onlarla da geçiniyorum elhamdülillah. Geçiniyorum. Ama fakir de sayılmam, ama çok zengin de biri sayılmam. E dolayısıyla e, efendim bir tercihe maruz kalmadım. Siz de kalmadınız. Ama Rabbim bizler hakkındaki canlı en hayırlısı neyse onu nasip eylesin. Amin. <gülüyor> Efendi Hazretlerine zenginlik duası dedim. Onu da alamadım. Ferhat gecesinde onu da alamadım. Etmedi. Dedim o zaman muhtaç olmayayım o olsun dedi. Pazarlıklarımız böyle bizim. Herhalde muhtaç olmayacağım ama öyle çok büyük bir zengin, büyük değil küçük de bir zengin olacak halim yok yani. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Evet. E buna göre e, tercihte kalanlar için fakirliği tercih etsin diye Evliyaullah vasiyet etti bize şimdi. Haftaki derste nasipse o hususta bazı rivayetler var. Ondan sonra e, İmam Gazali Hazretlerimiz çok önemli vaazlar ve nesafetlerde bulunacak tasavvuf iki haslettir. İşte birisi istikamettir. Diğeri halktan Sakinliktir. İşte insanlardan ayrılmak bu konularda bizi irşad edecek. Allah'ın ruhunu şad eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecelerini ali eylesin. Amin. Şimdi şehit polislerimiz var. Emre Akbaş. Bu sefer polis bir tane. Şehitler askerlerden çok var. Böyle Allah'ın ellerini kurutasıca kurban olduğum Fazl-ı Kerem'iyle bu Bak şimdi bile uzman çavuş yeni şehit geliyor böyle iki polis iki ondan sonra ertesi iki asker o sonra bugün iki asker subay böyle böyle böyle hiç durmuyor hiç durmuyor ancak Allah durdurabilir külleme avkadül neler ya Rabbi bu Yahudi uşağı pekakaye bu İsrail'in Siyonist uşakları onların emrinde hareket eden bu teröristleri ve onları destekleyenlerin yaktığı bu ateşi ayeti kerimende ne zaman ateş yaksalar Allah söndürdü hükmünce söndür ya Rabbele durdur ya Rabbele bunları kahrumahru perişan eyle ya bunların güçten iptal eyle ya bunların vatanın milleti bölmesinden muhafaza eyle ya Askerimize, polisimize yardım eyle ya Her sahede onları mensur ve muzaffer eyle ya Düşmanlarına karşı nasıl? Galip geleceklerinin sırrını talim eyle ya Komutanlara ne şekil hareket edeceklerini bu işi bitirmek için ilham eyle Allah ya Allah'ım ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya Evet. Onun için 100 bin katbimizi de tamamlayarak 13 Ekim akşamı Sinan Erdem'de de toplaşıp o yüz bin hatimle beraber Allah'a yalvaracağız inşallah. Yüz bin hatimle yalvaracağız inşallah. Hem bu terörün durması hem şu kabirlerinde nur olması, ruhlarının şahit olması için dualarda bulunacağız. Emre Akbaş polisimiz şehit olan binbaşı Yavuz Sonat Güzel Jandarma Asubay Tolga Topçuoğlu, Uzman Çavuş Melih Karip Ünsal, Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak, Uzman Çavuş Ali Çakar, Sahin Beyli, Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt, Uzman Çavuş Sinan Uçan, Sivil Rıdvan Çakmak 22 yaşında bu hayvan otlatırken mayın patlamış tabi e, Müslümansa illaki şehit olur. Adı da Rıdvan olduğuna göre Müslüman olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra bu şehitlerimize efendim dualar edelim. İzzet Alper Taş başta şu anda yeni şehit uzman çavuş diye geldi. E, sanki iki polis bir gün şehit oldu. Geçen iki gün evvel, iki polis değil miydi? Onların ismi yok, bir tane. Onların da isimlerini Allah biliyor fazla Keremiyle Kerem ile. Celle Celaluhu kabirlerine ihsal etmesi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin ''Adede mâ mes'ahû ilmullâh'' Allah, Allah, Allah İsmi şeriflerin hürmetine, lafz-ı celâllerin hürmetine, kelime-i şahadetler, kelime-i tevhidler hürmetine, ilminin kuşattıkları adedince ve sayısınca. Allah'ım, bu kadar zikrimizi, ilminin kuşattıkları adet zikretmiş, kabul eyle ya ve şu saatte şehitlerimizin her vahine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi, kabülen nur eyle, Amin. derecelini âli eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar şu hediyelerimizi onlara yetiştir ya Rabbi'l Kabir azaplarını defu rafi zâle eyle, varsa hasenâta tebdil eyle, Amin. geride bıraktıkları kederli ailelerine sabırlar ihsan eyle, Amin. ecirler ihsan eyle, Amin. kazaya rızalar ihsan eyle. Kalplerine Ya Rabbel Alemin, senin kaderine karşı tümeni inetler, sekinetler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbe onların çocuklarını eli sünnetten çıkartma Ya Rabbe. Onların şehitliği, hürmetine, kıyamete kadar gelecek nesillerini, ocaklarını Kur'an'da, sünnette birleştir Ya Rabbe. Yoldan ayırma onları Ya Rabbe. Sürriyetlerden cehenneme parça nasip etme Ya Rabbel Benim yapacağım en büyük dua budur. Kimsenin yapmadığı bir duadır bu. Benim yapacağım onlara en büyük dua budur ki nesilleri Bazıları tabi çok yetim bıraktılar. Ee, bu yetimlerin, bunlarından gelecek nesillerin elü sünnet itikadı üzere yaşayıp ölerek şehitlerle cennette cem olmalarını nasibiyle ya Rabbi ve ya kairü Nasrîn ve ya Şimdi bir çarşaflı kızı İsrail askeri şehit etmiş. Tabi ki siyonistler durmaz. Hedil adı. Ee, tabi bu Arapça'yı Türkçe yazınca şey oluyor. Tam adı anlaşılamıyor bu bacımıza da ya Rabbi rahmet eyle kabirleri kabrini nurayla. Filistin şehitlerini, Gazze şehitlerini ya Rabbi alemin Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Somali'de, Keşbir'de, Doğu Türkistan'da kafirlerin ve zalimlerin ve Siyonistlerin eee katlettiği, şehit ettiği bütün şühedanın mazlum şüheda nervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed 'abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah. Fi kulli lamhatin wa nafsin 'adad ma fis-sa'ihu Allah Allah Allah. Ya Rabbi hediyelerinizi ruhuna vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi ne kadar hastalar varsa ya Rabbi onlara şey yaparken dua edelim inşallah hastalar için. Bir de diyorlar ki polis kitap mı çıkarttı, işitle ilgili, he? E buna dikkat edin yani. 560 yabancı yakalamış, ee, işit yok, işit kitap çıkartmış. Polise yakalanmamak için. Bu işitin çıkarttığı kitapta diyor sakallıysanız sakallınızı kesin. Sonra diyor kapalıysanız, şarşaflıysanız çarşafınızı çıkarın, çırpıncımpak geçebilirsiniz yani baş açık. Ondan sonra öyle de bir acayip bir şey ki. Yanınıza da malzeme alın diyor. Telli dikenden geçerken elbisenize bir şey olur dikmeniz için. Yani bir yandan başını açtırıyor, bir yandan öbür tarafını diktiriyor falan böyle manyak manyak uşağın mantı olabilir mi yani? E böyle şeyler, e bunlarla milleti kandırma, aldatma işte sakallı görünmeyelim, e şunu yapmayalım, çarşafı çıkaralım, açılıalım, saçılıalım. Ondan sonra şeyi geçelim. Ç e, dikenli telden geçelim, sınırı geçelim, polis. Allahım, sen polise ilham eyle ya Allah. Hangi yolları varsa, bütün yollarını tutmalarını nasıl beyle? Hepsini yakalamalarını nasıl beyle? Türkiye'den bir tane bile geçmesine müsaade eyleme ya Allah belalı veya kıyırınlasın. Türk gençliğini de bunlara mail etmekten muhafaza et. Amin. Amin Allah. Cüla ala sünah Muhammedu ala Amin. Subhani rabbil ve Muhammedin. ve Şu kadar dualarım. Biri tutsa, olduk ha. Biri tutsa, cennet. cemalullah, Allah, Allah. Cemaatle yapılan dua mutlaka kabul olur, mutlaka. O hadise giriyor bu cemaatle olduğu için. Allahümme innâne seelüke min hayrima seelüke minhû nebiyyûke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ne'ûzübüke müşerimes te'âzeke minhû nebiyyûke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müsteânü aleyke l-velâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhîl alîl azim اللهم إنا نسألك من الخير kulli عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من kulli'hi كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجلها كتب ورشد ربنا آتنا من لدنك رحمة مهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم في الدنيا حسنة bana adabınlar. Allahım Rabbim, habbılla'na, min azvajına, zuriyatına, ırıt ağın ve jü'elna, almuttakin imama. Allahım, ahsin aqbetana, fil umurü kulliha ve jirna, min xuzet dünyâ ve adabil âkira. Amin. Amin. Salatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asafun. Ve selamun alel mürseline velhamdülillâ rabbil alemin. Ya Rabbi salavatlar arasında, Yusuf Şen Hoca Efendi hastaymış dua ister, Sübeyr Hoca'nın Zongurdakı'nın hanımı yoğun bakımda dua ister, Felçliler. böbrek hastaları, yatalaklar, kanserliler, okunan 41 Yasin Şerifler hürmetine, kapılan eşkar evrat hürmetine mübarek cuma gecesi ve zilhicce hürmetine ne şifa isteyenler varsa ne hususta devalarını halka ile yarab acilen şifalarını halka ile yarab ya rab ya gelenlere hüsnü katime nasip eyle yarab vadesi dolmayıp yaşayacak olanları süründürme ya rabbi Amin. şifa ver ya rabbi Amin. deva ver ya rabbi allahum salli ala seynemühammed ali ali sahabe buyurun salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin Nebiyil ummi el habibil ali al kadri el azim el cahi ve ala alihi ve sahbi amin ila sharfi ruhin nabi Muhammed sallallahu taala alishan wali ve sahbiye chekna kafe matina matil meshin matil jumat hadirin وإلى أرواح الشهداء المذكورين في هذه الجلسة وإلى أرواح أمات والميتات المذكورين اسماهم في هذه الجلسة المباركة الفانتحة